Oh yeah. çıktı Merhaba kainat. Bugün 19 Ekim, Çarşamba. Yıl 2016, ay 10, gün 293, Hızır 167. 1438, Hicri Muharrem 18, 1432, Rumi Ekim 6. Ağaç dikme ve çelikleme zamanı. Günün sözü. Umut, uyanık bir adamın rüyasıdır. Aristoteles. Günün şiiri. Yorgun değilim. Yorgun değilim. Seni beklemekten, seni düşlemekten, geçen günlerden Yeniden başlasam da bir başka yenilgiye Yorgun değilim, ne aşktan, ne dostluktan, ne de ölümden Geceye gözlerimi açarak bakıyorum Yorgun değilim, ne acıdan, ne umuttan, ne de korkudan Sonbaharla birlikte kazıya başlıyorum Yorgun değilim, ne geçmişten, ne şimdiden, ne de gelecekten bir Yalnızlığım Vardı Gittikçe Aşıyorum Özdemir İnce Günün Tarihi 271 Yıl Önce Bugün 19 Ekim 1745'te Gülüverin Seyahatleri isimli Eserin Yazarı Jonathan Swift Ölmüştü Büyük, Büyük saatli, saatli Marif, marif Takvimi, takvimi. 要红彤彤 İlk Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet açılışımızı anonim bir sanatçı ve sanatçılar grubundan yani adını bilmediğimiz Gökte Kızıl Güneş adlı Çin şarkısını dinledik. Neden çaldık? Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından bakalım şimdi. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru. Sel yayıncı. Yüz çiçek ve sadece bir bahçıvan. Mao'nun son yıllarında Çin'de gerçekliğin partinin olmasını emrettiği gibi değil de aslında olduğu gibi olduğunu kanıtlamaya cüret edenler vatana ihanet suçu işliyorlardı. Ancak Mao eskiden son döneminde olduğu gibi bir insan değildi. 20 küsur yaşındayken bir Lao Tse ve Karl Marx sentezi öneriyor ve onu şu şekilde formüle etmeye yelteniyordu. İmgelem düşüncedir. Şimdiki zaman geçmiş ve gelecektir. Küçük büyüktür, eril dişildir. Birçok tek bir tanedir ve değişim devamlılıktır. O günlerde bütün Çin'de 60 tane komünist vardı. 40 yıl sonra devrim iktidarı ele geçirmiş durumdaydı ve başında da Mao vardı. Artık ne korkunç bir geleneğin buyruğuyla sakatlanmış ayaklarıyla güçlükle yürümeye çalışan kadınlar ne de şöyle Uyarı levhalarının yer aldığı parklar vardı. Devrim insanlığın dörtte birini yaşamını değiştirmekteydi ve Mao çelişkilerin yaşam kanıtı ya da tarihin esintileri değil sadece yok edilmek için var olan rahatsızlıklar olduğunu düşünen Stalin'den miras kalan anlayışla aynı çizgide olmadığını gizleme ihtiyacı duymuyordu. Mao şöyle diyordu. Yaratıcılığı ve inisiyatifi boğan disiplin ortadan kaldırılmalıdır. Ve diyordu ki, korku çözüm değildir. Ne kadar çok korkarsan, o kadar çok hayalet seni ziyarete gelecektir. Ve sloganı haykırdı. Yüz çiçek açsın ve yüz düşünce okulunun fikirleri çarpışsın. Ancak çiçeklerin açması uzun ömürlü olmadı. Büyük Dümenci 1957'de, İleriye doğru büyük sıçrayışını uygulamaya koyuldu ve Çin ekonomisinin çok yakında dünyanın en zengin ekonomilerini dize getireceğini açıkladı. O andan itibaren farklılık ve kuşku yasaklandı. Bürokratların işlerini ya da canlarını kaybetmemek için çarpıttıkları rakamlara inanmak mecburiydi. Mao sadece kendi sesinin ona duymasını istediği şeyleri söyleyen yankısını dinliyordu ve ileriye doğru büyük sıçrayışın sadece boş bir söylemden ibaret olduğu anlaşıldı. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte bugün 1982'de bugün Milli Güvenlik Konseyi'nin son şeklini verdiği anayasa metni açıklanmış. Geçici maddelerle eski parti yöneticilerine on yıllık bir siyaset yasağı getiriliyor. Anayasanın kabulüyle birlikte General Kenan Evren... ...de Cumhurbaşkanı oluyor... ...Sivil Cumhurbaşkanı... ...1988'de bugün... ...Britanya hükümeti... ...televizyon ve radyo... ...mülakatlarında... Shin ile... ...mülakat yapılmasını, röportaj yapılmasını... ...yasaklamış... ...ve 11... ...İrlandalı Cumhuriyetçi ve... ...Alster Partisi... ...Paramiliter gruplarından... ...kimseyi hiçbir şekilde radyo ve televizyonlara çıkartmama kararı almış. Çok uzun sürmedi bu da. 1995 yılında bugün Avrupa Parlamentosu Yeşiller Sözcüsü Claudia Roth Devlet Bakanı Türkiye'de Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir aleyhine 3 milyar liralık manevi tazminat davası açtı. Hakaret ve küfür ettiği için. Çin'den bir fotoğraf çekeyim hemen size istiyorsanız şu andaki Çin'in durumuyla alakalı. Hmm. Mao'nun getirdikleri Mağanın sonu götürülenlerle alakalı, Çin'in en büyük emlak şirketi Dalian Vanda grubun CEO'su Wang Xiangli'nin Wang Xiang, Wang Xiangli oğlu Wang Qiong köpeği Coco için 8 adet iPhone 7s almış. Ardından da bu Alaska kurdu cinsi köpeğin telefonlarıyla beraber çektirdiği fotoğrafı ülkenin en büyük sosyal medya platformu Weibo'da paylaşmış. 2 milyona yakın takipçisi varmış bu e, Coco'nun, köpeğin yani. Daha önce sahibi tarafından da 34 bin dolar değerinde iki altın renkli Apple Watch'la ödüllendirilmiş köpek. Sahibinin insanların köpek prensesi dediği Coco, seyahatlerinde özel jet ya da business class kullanıyormuş. Öyle bagajda kafes içinde gitmek yok yani. Sonra e, Sijong ayrıca Coco'nun ikinci doğum gününde köpek aksesuarları satan bir web sitesi açmış kendi köpeği için ve e, babasından da bahsediliyor e, business tabii ki business konuşuyoruz burada business HD'nin haber Türk'ün ekonomi sayfasında Si Jongkun babası Wang Jian e, 28.8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 20 kişisinden biriymiş efendim. Evet diğer şeyinli Komünist Partisi'nin Mao'nun partisinin diğer dün yöneticileri de Çin'in en zengin ve dünyanın da sayılı zenginleri arasında yer alıyorlar zaten. Evet ben de her zaman şunu söylemişimdir zaten. Yüz çiçek açsın, yüz fikir yarışsın. Ve evet, koko, yaşasın koko. Yaşasın koko. İki de astronot gönderdiler geçen günü. Bir de televizyonda şey programları başlamış. Yolsuzluklarını anlatıyormuş yapanlar. Öyle mi? Ve büyük alkış kıyamet yani şey programları. Ha bir de şey. Heyecan ve maceralı yolsuzluk hikayeleri anlatılıyormuş. Çinli erkekler kendilerine eş bulmak için Sibirya'ya kadar gidiyorlarmış. Beyaz tenli renkli gözlü bir eş furyası varmış bu aralar modası. O yüzden Sibirya'ya kadar gidiyorlarmış bu uğurda. Ardından eşlerini bulup geri dönüyorlarmış ana yurtlarına. Evet. Çin. Yeni Çin. Yeni Çin. Ama yani son zaman, o doktorunun kitabını da okudum biliyorsun. Çok daha o zaman zamanında beri Mahjong oyunları filan var. Neyse. Evet. Devam edelim şimdi. E, günün... ...çok sayıda haberi var. E, önce şunu söyleyelim. Bir kere çok ısınan bir dünyadayız. Bunun bütün rakamları... ...devam etti gelmeye. Yani küresel iklim değişikliği bütün... ...kasıp kavuracak ortalığı... ...ondan... E, ...bahsetmek lazım... ...ilk en önemli şey... ...en sıcak... ...Eylül'de 130... ...küsur yıldan beri... ...az bir farkla... ...kırılmış rekoru yine... ...çok küçük bir farkla... ...ama kırılmış ve böylece... ...kesintisiz 14. ...son... ...14 ay içinde... ...13.sü kırıldı galiba... ...tam şeyi bilmiyorum pardon... ...son 12'de birbiri ardından gelen... 12 11'inde e, rekor kırıldı ve bu böyle gidiyor. Bundan biraz bahsedeceğiz. E, bununla iklim mücadelesini yapanlara karşı da büyük bir saldırı var. En önemlilerinden bir tanesi dün, e, evvelki günden beri haftalardır söylemeye çalışıyoruz. Özellikle de Amy Goodman ve Democracy Now! ekibi için onun şahsında da yani şeyin, Democracy Now Yöneticisi olan Amy Goodman'a da e, isyana teşvikten e, hapis cezası isteniyordu fakat düşürüldü onlar. Jim Neuracast'a çok fair, Fairness and Accuracy in Reporting diye bir kuruluş var adil medyayla ilgili. E, düşürüldü diyor Jim Neuracast. E, Amy Goodman için şeyler dava düşürüldü. Suçlamalar. Suçlamalar düşürüldü evet. Fakat bunun e, bununla övünecek olan bir medya yok ortada diyor. Amerikan medyasını taramış bir facia bahseden eden yok. Ve bu helaket e, bir durum var. E, Amerikan medyasında yani başkanlık tartışmasında ...kelimesi bile geçmedi... ...Türkiye'de de kelimesi bile geçmiyor... ...iklim değişikliğinin... ...ama bu yani sonunda... ...şöyle olacak diyor... ...medya hiç bahsetmiyor bunlardan... ...olup bitenlerden ama... E, ...Rahip Martin Niemöller'in... ...ünlü de de... E, ...hatırlatmış... ...önce Pasifika... E, ...gazetecileri için geldiler... ...ama sesimi çıkartmadım... ...çünkü ben bir Pasifika muhabiri değildim diyecekler. Öyle başlayacak diyor. İkinci Dünya Savaşı'nın nazi, öncesinde Nazilerin yükselişine karşı e, Rahip Nimoy'un ünlü lafını hatırlatmış. Ve bir de George Orwell'in ünlü düşünce suçu kavramını yani düşünce suçu işledin diye herkesi şey yapıyorlar. E, arkasından da zaten Dea Schlossberg geldi. Eee 45 yıl hapis isteniyor. Dayanışma gösterilerini şey yaptığı için D.A. Schlossberg Valhalla'da, Kuzey Dakota'da bu Shutdown Shut it down diye adlandırılan o etiketle yapılan bir Dakota akses petrol boru hattına direnen CU başta olmak üzere kabilelerin ittifakını onu, onu değil onu de Amy Goodman kapsıyor de Schlossberg'de Onlara dayanışma halinde olan başka yerlerdeki e, aktivistleri, e, bas, pasifist yani barışçıl yollarla direnenleri filme alırken üç ayrı suçlamadan işte böyle isyana teşvik vesaire vesaire 45 yıl isteniyor. E, o da bir açıklama yapmış, genç bir sinemacı, bir sürü de ödülü var aslında genç yaşında olmasına rağmen. Daya Schlossberg ve gazetecilik. Tutkuyla ve etik bir şekilde ahlaken, e, ahlaki ilkelere dayalı olarak yapılmalıdır ve savunulmalıdır eğer demokrat bir ülkede kalmaya devam etmek istiyorsak demiş. Çok önemli bence yaptığı açıklamalar. ve De Paranın değil etiğin peşinde koşuyorsak tabii ki Türkiye'deki duruma baktığımız zaman bu ayrımdan bahsediyorsanız sürekli kanki medyayla elimizde kalan birkaç gazeteden... ama hiçbir ayrılıyor. gazetede bu... bu Açık gazete dışında hiçbir yerde rastlamıyorum ne Amy Goodman, Democracy Now! ne Schlossberg meselesini. Halbuki dünyanın en önemli konusu bir numaralı tehdidi üzerinde çalışan birçok insan var. Schlossberg de diyor ki, Lindsey Graysel ve Carl Davis diye de iki video çekimcisinin de tutuklandığına da dikkat çekmiş Washington eyaletinde. ya yani Her tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde gazetecilerin peşinde korkunç bir kovalamaca başladı. E, gazeteciler sadece kendi işlerini yapıyorlar. Bu da onların anayasal anayasanın, e, verdiği korunmuş bir haktır bahsetmiş oldu. Böylesine e, şeylerle karşı karşıya kalmak davalarla utanç verici bir şeydir. Neden diyor. önemli mesela? Oyuncuların, ünlü insanların bu tip eylemlere katılması gerektiğinde gözaltına alınması diye soracak olursanız kendinize boş zamanlarınızda ya da bu haberleri okuduğunuz zamanlarda şöyle oluyor. Yani bu konuyla alakalı Türkiye'de pek fazla haber göremiyorsunuz ama Amerika Birleşik Devletleri'nden ünlü oyuncu Shailon Woodley gidip bu eyleme katıldığı zaman ve ardından da gözaltına alındığı zaman bir haber değeri oluyor. Ardından Bir Gün gazetesi Habertürk gazetesi karnaval eki gibi birçok yerde bu haberi görebiliyorsunuz ama bir tek e, Amy gutman'ın gözaltına alındığı haberini daha doğrusu Amy gutman'ın başına gelenlerin haberini BBC Türkçe'den görebiliyorsunuz. O da BBC Türkçe'nin biraz farkı olsa gerek. Evet yani e yüz karası bir durum olduğunu söylemek lazım. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de dünyada ve Türkiye'de de. Leonardo DiCaprio yani. ne yapıyor? Leonardo DiCaprio da aynı şekilde bu iklim ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler toplantılarında konuşuyordu. Niye doğrudan sahaya çıkıp bu konuyla alakalı eylemlere katılmıyor diye soruyorum ben de burada kendisine bizi dinliyorsa. Ama herhalde, ya da dinleniyorsa da dinleyenler söylesin. Herhalde asıl sual edilmesi gereken kişilerden biri de film yaptı ve Obama ya filan da işte Anlatmaya çalışıyor. Ama işte böyle o olayların, böyle mücadelelerin bir şekilde gösterilmesi gerekiyor ki aynı zamanda medya özgürlüğü ve iklim aktivizminin nasıl beraber bir şekilde yürütüldüğünü ve beraber bir tehlikeli altında kaldığını, aynı tehlikenin altında olduğunu göstermesi gerekiyor insanların da. Orada bulunan herkes elinden geleni gerçekleştiriyor şu an göründüğü kadarıyla. Bu hafta sonunda da Makedonya'da bu konuya ilişkin bir şey var önemli aslında Avrupa Birliği'nde medyanın rolü ne olabilir iklim ve medya konusunda diye bir naçizane ben de katılacağım ve bir bunları konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyorum temanın davetlisi olarak da ben de gidiyorum ee, şey e, Schlossberg'e bir kulak verelim ee, herkese de büyük bir dayanışma gösterdiği için işte hem ailesi hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir tarafından gelenlere biraz yorgun bir sesiyle konuşuyor. bir Küçük bir video çekmiş. Onu dinletelim. Ama bu dayanışma dışında hiçbir şey olamaz. Bütün kalplerimiz orada. Hey there. I'm Dave Schlossberg. Um, so before I leave the fine state of North Dakota um, I'm headed out momentarily. Um, I just wanted to express my extreme gratitude uh to the unbelievable outpouring of support i've received in the past um 24 hours um yeah my friends my family the whole documentary media activist community um i couldn't have imagined this uh this level of support and um i'll be Saying more in the next, uh, in the coming days and weeks. After um, talked to some legal folks, um, but for now I just. The, uh, Schlossberg bu işte 45 yıl yani bu hakikaten Amerika Birleşik Devletleri ve dünya tarihinde de kolay görünecek bir şeydi. İleride daha uh, ayrıntılı açıklamalar yapacağım diye söz veriyor. Küçük bir video şey yapmış Düşündüğü Hayal bile edemeyeceğim kadar büyük bir destek gördüm Yakın çevremden Belgeselcilerden ve Dünyanın dört bir tarafındaki Çevre Savunucularından diyor Doğa savunucuları da diyelim Önemli bir şey Bir yandan da tabi bunun tam Aksine gelişmelerde Olması bekleniyor İşini yaparken 45 yıllık hapis cezasıyla e, tehdit edilen insanlar var. Bir de mesela şimdi e, yeni havalimanı inşaatı tartışmaları var. Yeni hükümeti seçilmemiş hükümeti Tereza May'in Britanya'da Hı, Amerika Birleşik Devleti Hitro'da Heathrow'da e, yeni bir geniş büyük bir havalimanı açacaklar. Yalnız soru şu Iklim değişikliğini pek kavramamış gibi görünüyor Britanya'daki yöneticilerde. Yani artık ne Heathrow'da ne de herhangi bir yerde yeni bir havalimanı açılması genişletilmiş ya da yenisi küçüklükte de olsa açılması düşünülemez bile. Yani George Monbiot da taze bir yazı yazmış Guardian gazetesinde doğru soru nerede değil diyor. Açılır mı, açılmaz mı diyor ve geldi, doğru cevapta hayır hiçbir şey açılamaz dedi. Bill McCabe'n yazmıştı hatırlayacaksınız. New Republic sitesinde kaç tane yeni şey yapılabilir? Fosil yakıt yakan bir şey petrol boru hatların, madenler filan cevap sıfırdı. Hiç, yani eğer bir şey varsa uçuşların da gezegeni mahvetmesini önlemek için tek bir yol varsa o da çok çok daha az uçmak gerektiğidir diyor. Şöyle bir şey oluyor gazetecilikte iklim aktivistinin nasıl bir araya geldiğini görebiliyorsak bir önceki haberde biraz önce bahsettiğiniz haberde aynı zamanda bu tip inşaat sektöründeki patlamaların büyük projelerin, çılgın projelerin havalimanlarının, köprülerin de aynı şekilde iklim aktivizmiyle ve iklim değişikliğiyle doğrudan alakalı olan durumlarla bir araya geldiğini görüyoruz. Yine içinde bulunduğumuz ay içinde bir eylem vardı. Ee, iklim krizinin temelde ırkçılıkla bağlantılı olduğunu savunan Black Lives Matter denilen grup. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış olan grup. Aslında mekan da artık o kadar fazla önem taşımıyor. İngiltere'de Londra şehir havalimanında büyük bir eylem gerçekleştirmişlerdi. Tam da bu sebeple işte. Evet uçuşların durulmasına neden olmuşlardı. Heathrow'a yeni bir şey de yapılmasın diye. aynı. Temel olarak söyledikleri şey de şuydu. İklim aktivizmiyle ırkçılığın bir araya geldiği noktada şuydu ve yaptıkları vurgu buydu daha doğrusu havalimanları enerji santralleri ve ulaşımdaki ana arterler, arterlerin ço çoğunlukla siyah ya da pakistanlılar ve hindistanlıların yaşadığı bölgelerde inşa edildiğini söylüyordu aktivistler İngiltere'nin siyahları üzerine üzerindeki çevresel etkilerini protesto etmek için Londra şehir havalimanında gerçekleştirdikleri eylemde uçuş pistine girerek kendini bir tripoda zincirlemişlerdi Polis protestocuları eylemlerini sonlandırmaları için ikna etmeye çalışmıştı bir, uzun bir süre. Ardından da e, eğilen bitmişti. Ama paylaştıkları videoda şunu söylüyorlardı. Çevresel ırkçılık İngiltere'de siyahların beyazlara kıyasla %28 daha fazla hava kirliliğine maruz kaldığı anlamına geliyor demiş. Videoda iklim krizi ırkçı bir krizdir ifadeleri de kullanılmıştı. Hepsi artık bir araya geliyor. Tamamen Aynı pota öyle. içerisinde geliyor. Ve bu bu yüzden de bütün mücadelenin birleştirilmesi ve birleşmesi gereken bir zamana doğru yavaş yavaş geliyor gidiyor ve birleşme de oluyor yani evet. yalnız yerliler tarihlerinde ilk defa birleşmiş değiller ki bu ilk defa oluyor hakikaten büyük bir soy kırımdan geçtiler rezervasyonlarda yaşıyorlar alkolizm ve hastalıklar hat safada filan sefil durumdalar ama buna rağmen artık geri çekilmiyorlar sularını ve topraklarını havalarını savunmak durumundalar. Konuların hepsi aslında bir yere gelip aynı yere bağlanıyor. Yani iklim krizi büyük bir kriz içerisindeyiz. Mesela ikinci yarım saat içerisinde söyleyeceğimiz Musul'daki savaş tamtamlarının çalmasını böyle. da zaten petrolden bağımsız bir şekilde düşünebilmemiz galiba mümkün değil. Aynı zamanda Norveç'in Yaptığı yeni kararları aldığı yeni kararları Paris iklim anlaşmasına rağmen aldığı yeni kararları da aynı şekilde bundan farklı olarak düşünebilmemiz mümkün değil. Dünyanın genelindeki bu petrol fiyatlarıyla fosil yakıt endüstrisiyle alınan bütün kararlar ve bütün çabaları büyük şirketleri hatta Çin'deki o emlak patlaması yüzünden köpeği kokoya 7 tane telefon alan adamın oğlunun hikayesini bile aynı noktaya bağlantılarını görebilmek mümkün. Birileri saldırıyor ve diğerleri de korumaya çalışıyor ama diğerleri 99 o yüzde %1 olarak tanımlanıyor. Evet aynen öyle. Hatta %1'in de çok çok altındalar. Bir 62 kişiden oluşan bir zenginler topluluğu var. Fakat e, mücadele mesela Cerrah Tepe'de bütün bir e, halkın, oradaki halkın yani partili, parti ideoloji vesaire olmaksızın yek vücut birleştiğini görüyoruz. Kimin eli kimin cebinde belli değil yani. Kuzey ormanlarında da mesela yeni piknik yapıldı. Yani inanılmaz fotoğraflar var. Mahvedilmiş İstanbul'un kuzey kısmı. Bu yeni bütün üçüncü havalimanı, köprüler, köprüler dolayısıyla orada piknik yaparak gösteriyorlar. Kuzey ormanları savunması da tam bir distopya görüntüleri görüntüleri. Gerçekten inanılmaz fotoğraflar vardı. Hepsi birbirine bağlıydı. Kaçırmışız ama Amerika Birleşik Devletleri'nde Oklahoma eyaletindeki vali Mary Fallin, eyaletin petrol ve doğal gaz sanayini korumak için 13 Ekim'i petrol sahası dua günü ilan etmişti. Biz de bu haberi kaçırmıştık. O yüzden sizden özür dilerim. Büyük bir telaş içerisindeler aynı zamanda. Petrol fiyatları düşüyor. Ve aynı zamanda buna rağmen mesela BP petrol fiyatları 50 doların altına düşse bile biz yatırımlarımıza devam edeceğiz şeklinde açıklamalar yapıyor. Kendi yatırımcıları. Şev de aynı şekilde konuşmuştu. Shell de bir de biz devam edeceğiz. Kendi yatırımcılarını tutabilmek için kendi hisselerinin düşmesini engelleyebilmek için şu andaki çırpınışları bunlar aslında bir yandan baktığınız zaman da. Evet, felinde... Ama bu arada da son gelen rakamlarla da 2016 yılı kesinlikle gelmiş geçmiş bilinen en sıcak yıl olacağı %99 virgül bir şey yani. Artık mucize olmazsa en sıcak yılın içinde kavrulup gidiyoruz. Gevhenişmet de NASA'dan açıklamış iklim bilimci. Artık veriler de 2016 Eylül verileri de gelince 19. yüzyılın sonlarında 1,20 sonlarında kıyaslandığında 1,25 derece daha fazla olmuş sıcak. sıcak. demek sadece sıcaklık sıcaklar içerisinde yanıp pişmek tütmek vesaire sahilin kenarında otururken içeceğinizi yudumlarken güneşten ver yansın etmek değil aynı zamanda sel demek. Ve aşırı iklim olayları fırtınalar demek. Bunları da neredeyse her gün farklı bir coğrafyada farklı bir şekilde ortaya çıkan iklim felaketleriyle görebilmek mümkün. Bu en son zaten, Vietnam'daydı. Ve 16 16 yıl sonra sadece 14 yıl sonra hatta yani 120 küsur milyon insanın iklim mültecisi durumuna düşmesinden bahseden raporlar çıkıyor. Bu, 16 yıl var. Bu yani. insanlar sadece Afrika'daki kabilelerde yaşayan insanlar olmayacak. Siz biz olacağız. Yaşadığımız bölgedeki gıda fiyatlarının artmasıyla beraber ortaya çıkan karışıklıktan ve iç savaştan kaçan insanlar olarak anılacağız. Ya, ama mesela ya da sellerden, fırtınalardan çıkan e, olaylardan ötürü kaçacağız. Mesela Vietnam'da hafta sonu ya, aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselmiş. Böyle çok haber var etrafta. Sadece görebilmek mümkün ama gazetelere baktığınız zaman her zamanki taşımızı atalım yok. Hiç yok evet. Sadece çok... saray, musul. Evet. Evet. Şimdi birazdan da savaşa da e, musul meselesine de geleceğiz. E, savaş meselesini de en iyi özetleyen mesela şeydi zaten ee, geçenlerde Hürriyet gazetesi dabık Tamam sıra el babda yani bu bir sünnetçinin geçenlerde vefat eden sünnetçi sünnet kralının sözü vardı bugün sünnet yarın deniz. Deniz, deniz mi? Evet, denize giriyorsun yani bugünsün net oluyorsun. Bir günde. Bir, bir günde. Ya, olur mu hiç? Şey, çok meşhur bir e, evet şey. Şimdi adını vermek doğru olmaz. Anladım. Hı. Ölmüş, öldü diyeyim. Evet. hani Bugünsün net, yarın deniz diyor. Öyle şey bu olur mu yahu? Bu da ispat. Çok korkudan giremezsiniz. Yani. daha bu tamam, sıra elbaba. Yani böyle bir, böyle bir yaklaşımla bakılıyor. Öbür yandan da tabii gene gazetelerde pek rastlamadığımız ilginç bir şey var. Yani savaş meselelerini konuşacağız şüphesiz. Bir de mesela görebildiğim kadarıyla elimizde onun 12 tane gazete var. 12 galiba. Ee, akademik yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılması bu Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki demokrasilerde de bir ilk olmalı. Evet. Bir devlet başkanı olan yani cumhurbaşkanı denen bir sıfatın sarayında yapılması bir evrensel gazetesinde var. Nasıl e, ya? Rektörlük seçimleri kaldırılsın isteği. Herkes bunu konuşuyordu. Karşı. Efendim? Herkes bunu konuşuyordu. Nerede? Yandaşlar yandaş olmayanlar vesaire. Bugün bu, yandaşlarda da yok. Neden yok? Yani bu kadar büyük bir olay. Yani bütün rektörler toplanmışlar ve Cumhurbaşkanı'nı dinliyorlar ve bunu Star Gazetesi vermemiş mi? Vermemiş. Çok. Yani olsam şey. Ben olsam keserdim yani de maaşlarını. <gülüyor> şaka şaka kesmeyin. Bunlar gazeteci. Sadece parasını kazanmaya çalışan temiz insanlar. Evet yani bilim ve özellik pek konuşulmamış. Akademik yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılmış Beştepe'de. Külliye deniyor. Erdoğan'ın rektörlük seçimleri kaldırılsın isteği de alkışlarla e, karşılanmış. Akademisyenlerdense bilim değil, biat isteniyor eleştirisi gelmiş. İlginç bir şey de var. E, yani bu görünürde oldukça Olabilir. demokratik seçimler yapılıyor dediyse de... ...Ve Erdoğan ayrıca bir e, kültür inkılabına da ihtiyaç olduğunu belirtmiş. Mao gibi mi? Kültür e, devrimi. mi? Eee devrim demiyor kültür inkılabı Inklab. demiş ama inkılap işte Mao ile nereden yürüyeceğiz? Atatürk arasında bir durum var. Yürüme ama. var mı Sarı Nehir'de? Kültür inkılabına Fırat'tan aşağıya uzun uzun. doğru Cerablus'tan Elbap'a doğru yürürüz inkılabı. 109 üniversite 179 üniversitemizin tamamının yöneticileri hocaları ve öğrencilerinden temsilcilerin katılacağı 2016-2017 eğitim-öğretim yılı açılış törenini yapacağız demişti. Bu bir ilk olacağız demişti. Yapılmıştı. Fakat öğrencilerden de tepki gelmiş. O da az görünüyor aslında. T24'te gördüm. Beştepe'de akademik yıl açılış törenine katılan rektöre tepki olmuş. Rektöre tepki. Evet. Profes, şeyden, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden. Katüden, ilginç. Böyle bir durum var. Peki... E bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi bir ara veriyoruz. Açık gazte. flowers flowers Gone? Young girls pick them, everyone When will they ever learn? time ago Where have all the young men gone Gone for soldiers everyone When will they Kingston Trio'dan dinlediğimiz Where Have All The Flowers Gone? Bir standart parça, barış şarkısı. Nereye gitti bütün o çiçekler? Genç kızlara, genç kızlardan. a Er Askerleri askerler mezara Mezardan yeni çiçekler Böyle gider, hiçbir zaman öğrenemeyecek miyiz Ders alamayacak mıyız diye Pete Seeger'ın meşhur ettiği ünlü Savaş karşıtı şarkı Bir folk şarkısı, halk şarkısı Aynı zamanda Kingston Show'dan Dinledik çok e, hoş bir Yorumuyla, çok bilinen bir yorumuyla Dave Guard grubun kurucu Elemanlarından üçlünün ...1934'te... ...bugün doğmuş... ...kendisi 1991'de ölmüştü... ...Nick Reynolds ve Bob Shane ...kurmuşlardı... ...bu çok ünlü grubu... ...ona da kulak verdik... ...Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde onu... ...bir tek şey... ...lafla bitirelim bu... ...deminki konuşmayı... ...şey... ...iklim değişikliği... ...artık hiçbir yerde... ...herhangi bir şeyde... ...nasıl petrol, doğalgaz ya da... ...kömür, yeni kaynaklar... ...kullanılamayacaksa aynı zamanda... ...yeni... E, ...hava... E, ...limanları filan da... ...inşa edilmemesi anlamına... ...geliyor, yoksa... ...her ikisini birden yapmak mümkün değil... ...yani yakında gelecek ay mı... ...ne zaman giriyor Paris anlaşması? gelecek ay yürürlüğe girmiş olacak fakat bunun buradaki e, verilen taahhütleri ne Britanya'nın ne de Türkiye'nin e, tutmasına imkan var bu e, gelişmelerle birlikte. Peki niye bunu yapamıyoruz diye de sormuş George Mambio yazısında bugünkü yani daha az uçmak mümkün değil mi? Yani etiğimiz etik anlayışımız 1791'dekinden daha mı acaba az diye e, azaldı diye soruyor. Sorunun cevabı aslında var ama o kendisi söylememiş. Yani 300 bin Britanya adalarında yaşayan 300 bin kişi köleliği sona erdirmek için şeker kullanmaktan vazgeçmiş ve satışlar, şeker satışları, o plantasyonlarda, karayiplerdeki, Haiti'de, şurada, burada e, üçte bire inmiş ve yani sadece bu şu andaki algısal uçurum daha mı yani uzak ve gelecekteki iklim değişikliğinin kurbanları ile kendi aramızda Britanya ile Karayip'ler arasındaki okyanustan daha mı büyük diyor? Yani şöyle de olabilir. Bu şeker kullanımı azalma tüketimi daha doğrusu buradan gelecek olan şekerler azalmaya başladıktan sonra da 1700 kaç yılıymışsınız? 91. 91. 91'den sonra da köleliğin dünya üzerinden yavaş yavaş kalkmaya başladığında görüyorsun. Hızla aslında. Hızlaymış evet. pardon hızla kalkmaya başladığını görüyorsunuz düşünün posil yakıt endüstrisinde de tüketim azalmaya başladıktan sonra hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak hayatınızdan bahsettiğim gıda fiyatları mülteciler ardından çıkacak olan çatışmalar hatta sokaktaki şiddette bile ne kadar azalma görebileceğinizi varın kendiniz düşünün ama şu anda o gibi, öyle bir gelişme durmuyor kimi ülkelerde evet. kazıdıkları toprağa ağaçların ardından kazıdıkları toprağın üzerine petrol dökmeye başlamışlar. Akşam gazetesinin haberine göre hızla yükselen İstanbul'un yeni havalimanı inşaatındaki bir numaralı pistte asfalt dökümü başlamış. İGA inşaat CEO'su Yusuf Akçay konuşmuş. Airbus A380 ve Boeing 747 gibi büyük gövdeli uçakların rahatlıkla iniş kalkış yapabilecekleri bir numaralı pistin 3750 metre uzunluğundaki at ve 60 metre genişliğinde olduğuna dikkat çekerek başladık asfaltlamayı demiş. Evet çok güzel. Yoğun Üzer, ilgi gösteriyorlarmış aynı zamanda. Bence şeyi de beyinlerimizi de asfaltlamaya az kaldı. Ne kazıyacaklar ama beynimizden? Onu da düşünmek lazım. Burada her, ağaçları her, kesiyorlar ve kazıyorlar toprağı. Algı nöronunu kazıyabilir. Üzerine asfalt ve beton dökebilir. İşte açacaksınız televizyonu kazınacak o yavaş yavaş. Ardından <gülüyor> da dökeceksiniz. açık, açık evet. <gülüyor> evet. Şimdi bir de ilginç bir şey var. Bu Musul Savaşı ile ilgili işte girdik girmedik tarafız değiliz. Acayip şeyler var yani Türkiye konusunda sadece zaten gazetelerde bunlar tartışılıyor. Türkiye giriyor mu girmiyor mu, parçası oluyor mu olmuyor mu savaşın Musul hesabı kolay tutar mı diye tartışmalar var her tarafta yani Irak'a giden dışişleri heyeti uzlaşma önerirken Erdoğan yine çok sertti Ankara'da Şahin, Bağdat'ta güvercin filan deniyor fakat çok ilginç bu savaş meselelerine bakıldığı zaman Mesela Robert Perry gazeteci yazar Associated Press ve Newsweek'te çok ödüllü yazıları da çıkmıştı. O ayrıntılı bir yazı yazmış. Common Dreams'den görüyorum. Yani Amerikan medyası tamamen Musul'da iyi ölümlerden Halep'te kötü ölümlerden bahseder şekilde tamamen ayrım yapıyorlar propaganda açısından. Türkiye'de de bu şekilde her şey buraya indirgenmiş durumda. Bu arada Harvard Üniversitesi profesörü Linda Belms'daki Joseph Stiglitz'de Nobel ödüllü, iktisat ödülünü kazanan Stiglitz'le beraber 3 trilyon dolarlık savaş diye son derece ilginç bir analiz vardı. Amerikan tarihinin en uzun savaşını şeyde, Irak'taki 3 trilyon dolara mal oldu. The, the cost of the Iraq conflict diye yazmışlardı. Şimdi yeni bir yazı yazmış ve yanıldık demiş. Joseph Stiglitz de ben 2008'de yazdığımız bu kitapta yan hesabı yanlış yapmışız demiş ki profesör olarak 5 trilyonmuş <gülüyor> silah hmm. tacirlerine verilen para ve bu tamamen Hazine bonolarıyla e, Amerika hazine bonolarıyla dünya çapında satarak yapıldığı için yani ödünçle yapılıyor. Dolayısıyla da kendi e, cüzdanlarımız şu andaki cüzdanlarımız üzerinde hiçbir e, etkisi yok. Ama gelecek kuşakları tamamen altından kalkmalarının imkansız olduğu bir borca yüklüyoruz diye de ilginç bir analiz yapmış. Ve şu anda asker başına ne kadar para veriliyormuş biliyor musun yılda? 4,9 milyon dolar Amerikan askeri başına. Her asker başına. 5 milyon dolar yılda. Biraz insan hikayelerinden bahsetmek gerekiyor galiba bugünlerde. Çünkü sadece harita üzerinde oynanan bir oyun değil bu. Musula evet yani. İşgali. Tabii ona da geçelim. Julian da şeyi yazmış. oraklı bir general Şirvan Barzani'nin hikaye alır demiş Musul'u IŞİD'den geri almak. Böyle i̇şte bu harita, harita, harita, üzerinde, evet. harita üzerindeki bahsettiğim şey bu. Bunlardan geçelim. Bunları her yerde görebilmeniz mümkün. Irak ordusu Musul'u işitten geri almak için harekata geçti. Konumuz bu. Ancak kentte binlerce sivil sıkışmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamada bu sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığına Ta tipik. dair. Yani bu da orada Amerika'nın şeyine karşı daima canlı kalkandır ama öbür tarafta böyle bir şey yok. Hangi tarafta efendim? Yani canlı kalkan şeyi Halep'te yok mesela. Ondan bahsedilmiyor. Halep'te canlı kalkanın olma durumundan mı? Evet. Musul'da yani farklı bir değerlendirme yapılıyor şeye göre. Amerika'nın nerede bulunduğuna göre müttefiklerine. Neyse geçelim yani. Musul en büyük insani krizde karşı karşıya demişti Birleşmiş Milletler. Halep'te bir Musul'un farkı şu şu anda Halep yaklaşık 3 senedir bombardımana altına alınmış ve kuşatma altında olmuş bir durum ve herkes gözleriyle görebiliyor. Şu anda ne olduğu belli Halep'ti. En son bir ailenin içerisinden 14 kişi ölmüştü yapılan bombardımanla Rusya'nın ve Esad rejimi tarafından yapılan bombardıman sırasında. Musul'da şu anda durum belli değil. Kim tarafından neresinin vurulacağı ve neresinin tutulacağı da belli değil. İşte bunu izleyebilme şansınız olabilir. Madem Halep'i kaçırdınız, Halep'teki büyük trajediyi kaçırdınız, takip edemediniz, sonlarına doğru yetiştiniz. Olay sadece sizin gözünüzde cihatçılarla e, askerler tarafından yapılmış olan bir çatışma halinde de görülebilir. Ama şu andaki Halep'teki durum... Özür dilerim, musuldaki durum daha farklı olabilir. Öncesinden de bahsedilen hikayeler de var evet, ayrıca. 1,2 ile 1,5 milyon sivil operasyonuna etkilenebilir demişti. Dün söylemiştik, devamı da geliyor değil mi? Yani... Evet, kent sakinleri işit yönetimi altında vahşeti yaşadıklarını anlatmışlar BBC Türkçe'nin haberinde. Onları e, önümüzdeki haftalarda daha büyük bir tehlike bekliyor olabilir diye bir uyarı da var. Kent adeta tecrit edilmiş durumdaymış. IŞİD'in kentten kaçmaya çalışan sivilleri öldürdüğü ve kalanları ise canlı kalkan olarak kullandığı haberleri geliyor diye yazıyor BBC Türkçe'de aynı şekilde. Yurttaş gazetecilerinin kurduğu Sound and Picture, Resim ve Ses ve Resim isimli gruba göre IŞİD sivilleri ve askerleri şehri terk etmemeleri konusunda gözdağı vermek için Musul kent, Musul kent gözdağı vermek için Musul'un kent kapısına 20 tane kesilmiş kafa asmış. Halep'teki durum bu farklı olabilir. İnsanlar oradan çıkmasın diye zorla bir şekilde tutulması mümkün değil. Kafaların kesilip şeylere dökülmesi, zincirlere bir yerlere asılması gibi. Kaçabileceğiniz alan varsa zaten Musul'dan, Halep'ten birçok insan kaçtı. Musul'daki durum kaçılmasına da izin verilmiyor. Kaçanlara da gözda verebilmek için işte böyle kesik kafalar kullanılıyor IŞİD taktikleriyle. Yine haberlere göre IŞİD'in pazar günü ev baskınları yaparak kent sakinlerinin dışarı ile iletişimlerini kesmek için cep telefonlarına el koydukları haberleri geliyormuş. Ve BBC'de bir Türkiye'de birçok tanı, tanıklık Bunlar var. Bunlar tabi bağımsız olarak doğrulanamıyor BBC bu tanıklıkları diyor haberde ama Musul'un çevresindeki yerleşim yerlerinden kaçmayı başaranların anlattıkları da bu tanıklıklarla örtüşüyor. İşte eşim ve çocuklarım yola devam edemedi su bitti. Aşırı derecede sıcaklı ve neredeyse susuzluktan ölüyorduk demiş. 50 Aa, neden numer. sıcak acaba? Ayak bileklerimize kadar kuma batmıştık diye açıklamış. Kaçmaya çalışan insanlar bunlar. Suyumuz yolun çeyreğinde bitti ve eşimle çocuklarım devam edemedi. Yani o coğrafyaya baktığınız zaman evet biraz sıcak olabilir. Su bulabilmek için tek başıma yola devam ettim ve sonra onlara götürdüm. 7 saatimi aldı. Yolda ölen çocuklar oldu. Keskin nişancılar kafamıza nişan alıyorlardı demiş. Ve iki çocuğu da ölmüş. Bir başka kişinin de İbrahim Musul'un güneyinde yer alan Kayyara kentinden kaçmaya çalışan kişilerden bir tanesi bu. Evet, bunlar Norveç Mülteci Konseyi gibi yerlerden gelen bilgiler var. Kızlardan biri bir patlayıcının üstüne basmış ve olay yerinde ölmüş. Diğeri de onu bir güvenli bölgeye taşırken. Bu ölmüş. öncesindeki olan olaylar ama kentin içinde şimdi neler olup bittiğini tam olarak bilebilmemiz mümkün değil. Çünkü gazetecilik faaliyeti adına yapılabilecek herhangi bir durum da söz konusu değil. Yani Musul'la Halep arasında yine bir karşılaştırma yapabileceksek, Musul'un içerisinde gene bağımsız göz, Halep'in içerisinde gene bağımsız gözlemcilerin yaptığı haberleri görebilmeniz mümkün cesareti olanlar gidebiliyor tabii ki o kadar bombaların tepenizden yağdığı bir yere ama Musul'da e, böyle bir şeyin de mümkün olamadığı yaptığı haberleri de batılı kaynakların yaptığı haberleri de sadece IŞİD'in esir aldığı gazeteciler tarafından yapıldığını görebildiğimiz evet, zamanlar oldu yani Norveç Mülteciler Konseyi'nden bahsettik onun yeni bir açıklaması var Erbil'de bulunuyor ve diyor ki masif yani göç göç dalgaları olacak diyor İlk birkaç hafta içinde 200 bin kişiden bahsediyor. Bu sadece Courtney Lair diye bir Norveç Mülteci Konseyi'nin sorumlusunun açıklaması. Totalde de toplamda da 700 bin kişi Musul'da önümüzdeki aylarda kaçacak diyor. Yani insanlık camiası. Ee, hazırlanmaya çalışıyor büyük bir şeyle can havliyle fakat e, bu, bu kadar sayıda insan bu kadar sürede e, son derece zor bir iştir diye de açıklama yapmış bir Olur. yandan da sıcaktan bahsettik mesela sadece bir şey söyleyeyim Hı. çok acayip e, Amerika'nın bir yerinde artık şeyin ortasına geldik yani kışa doğru girilirken 38 dereceymiş Kansas'ta. Doğu çizeti. Pazartesi günü ölçülmüş. Otuz sekiz derece var sen şey hesabet. et. Orta Doğu'yu, Irak'ı filan. Evet. Ee, Uluslararası Saf Örgütü Irak'ta İslam Devleti'nin, IŞİD'in, e, daha doğrusu IŞİD'den kaçan sivillerin karşılaştığı saldırılarla ilgili raporlarını da açıklamışlar. Bu da önemli. En fazla korkulması gereken noktalardan, olaylardan biri bu aslında. Bu raporda anlatılanlar. IŞİD'in suçları yüzünden cezalandırıldı. İki nokta üst üste yerlerinden edilmiş Iraklılar Milisler ve hükümet güçleri tarafından istismar ediliyor. Başlıklı bir rapor var AFÖ örgütü tarafından yayınlanmış. Hak IŞİD... ihlalleri uyarısı değil mi? Evet. evet. IŞİD kontrolündeki Musul şehrini geri almak amaçlı askeri bir operasyon başlarken toplu ihlaller riskini hatırlatıyormuş bu rapor. IŞİD'in suçlarıyla işbirliği, IŞİD'in suçlarıyla. İş yaptığından ve grubu desteklediğinden şüphelenen Sünni Arapların karşılaştığı intikam saldırılarından bahsediliyor. Raporda Irak'taki paramiliter milisler ve hükümet güçleri kendilerine İslam Devleti adı verilen islahlı grup tarafından kontrol edilen bölgelerden kaçan binlerce bile işkence ederek keyfi evet, gözaltına alarak zorla kaybederek ve yargısız infazla bulunarak idamlar var evet savaş suçlarının da dahil olduğu ciddi insan hakları ihlalleri gerçekleştirildi deniliyor rapor eski tutuklular görgü tanıkları öldürülenler kaybedilenler veya tutuklananların yakınları da olmak üzere aktivistler insanın yardım çalışanları ve diğerlerinin ve diğerlerinin de aralarında bulunduğu 470'ten fazla kişiyle yapılan görüşmelere görüşmelere dayanarak hazırlanmış. Uluslararası Af Örgütü açıkladı bu raporu. Evet. Norveç Konseyi'nden böyle Birleşmiş Milletler'i daha önce söyledik, e, dün de söylemiştik. Bugün de Uluslararası Af Örgütü ve UNICEF'ten de bir şey. Çok var. ufak bir ekleme daha yapayım Af Örgütü'nün raporuna. En önemli noktalardan bir tanesi bu ileride çok fazla tartışabilir. Çünkü 1 milyon insanın kaçmak üzere olduğundan da bahseden evet. haberler mevcut. Bu bir milyon insandan önceki olay, olaylardı. Raporda Musul'u gelir alma operasyonu başlamışken Irak yetkililerinin bu ihlalleri bir daha gerçekleştirmemesini sağlama yönünde adımlar atılmasının hayati olduğundan bahsedilmiş. Evet. Irak'ta IŞİD'le mücadelede askeri çabaları destekleyen devletler ihlallere gözlerini kapamamaya kapamaya devam edemeyeceklerini de göstermelidir diye de e, bir uyarıda bulunmuş. Haşt El Şabi olarak bilinen Şii milislerin karşılaştığı e, ihlallerden de hak ile bunların karıştığı hak ihlallerinden de bahsediliyor. İşte İranlı generaller başlarında Şii milislerin ortadan gidip sakalınız mı var kesin onu sakalı olmayanların da aynı şekilde kesin onu denir. Gelsin her cumhurbaşkanı da geleceklerse görecekleri de var diye bir şey e, tehdit etmiş onları da o milisleri de. E, fakat e, ben şeye döneyim UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ikinci gününe giren Musul operasyonu nedeniyle uyarmış. Bu da Deutsche Welle'nin haberi Türkçe. 500 binden fazla çocuk büyük tehlikede demiş çatışmaların ortasında kalabilir. 500 bin yarım milyon çocuktan bahsediyoruz kız ve erkek çocuk çatışan tarafların ortasında kalabilir ya da kentten sürülebilir diyorlar. Son iki yılda zaten muazzam acılar çeken çocukları koruma altına alın diye kenti geri almak için çatışan taraflara uyarıda bulunmuş. Yani sürülecekler nereye sürülecekler? Ya Suriye'ye sürülecekler, bir sonraki operasyonun başladığı Rakka'ya sürülecekler ya da Türkiye'ye sürülecekler. Türkiye'nin de herhangi bir şekilde bu konuya müdahil olmasını, askeri manada müdahil olmasını istemeyen bir gruptaki yapılan diplomatik kavga, diplomatik bir savaş söz konusu şu anda da. Evet Erdoğan Haşti Şabi geliyor geleceği versek göreceği de var demiş. Başıkaya doğru gidiyorlardı dün verdiğimiz haberlerde evet. işte Kürt e, peşmerki güçleri tarafından durdurulmuşlardı. Bayrak şimdi, krizi falan deniyordu ama. Evet, şimdi bu durumun e, çok ilginç bir şeyi daha var. Yani en büyük kriz e, muhtemelen e, yani savaştandır daha büyük ne olabilir derseniz mülteci. E, bunun sonucu savaşların ve başka şeylerin sonucu olan mültecilerden sığınmacılardan bahsediyoruz. El Cezire e, kanalı da çok ilginç günümüzün en önemli düşünürlerinden biri sayılan Polonyalı sosyolog Zygmunt Bauman'la e, yarım saatlik bir söyleşi yapmış. Çok ilginç ama biz sadece bir iki dakikalık bir şeyini vereceğiz. Dünya sığınmacılardan neden korkuyor diye soruyor Bauman ve şöyle söylüyor. Şu an gelen insanlar sığınmacılar ekmeksizlikten susuzluktan Aç kalan insanlardan değil. Bu insanlar diyor çok önemli bir noktaya değiniyor. Savaştan önce ülkelerinden, toplum içindeki pozisyonlarından gurur duyan insanlardı. Çoğu oldukça iyi eğitim almış, maddi durumları iyi filan. Fakat şimdi sığınmacılar buraya, sığınmacı konumdalar ve buraya geliyorlar. Peki kimle karşılaşıyorlar? prekaryayla ile. Prekarya kaygıyla, korkuyla yaşayan. Yani Fransızca prekarite kelimesinden geliyor. Ben Bizim kabuslarımız var. Toplumda iyi bir pozisyona sahibim. Bu pozisyonu korumak istiyorum. Devam etsin istiyorum diyor. Yani anlamı da şu prekaritenin kaygan zeminde yürümek. Bununla rekabete giriyor. Prekaryan. Biraz, biraz şeye bakalım. Şimdi Zygmunt Bauman'ın akılcı konuşmalarına. These people who are uh, coming now are refugees, not from people hungry, without bread and water. People who yesterday were proud of their homes, were proud of their position in society, were very often, very well educated, very well off, and so on, but they are refugees now, and they come here. And whom? they meet here the precariat precariat live by anxiety by fear we have night i have a very nice social position i would like to stick to it i would like to continue precariat comes from the french uh word in precaritain illustration means walking or moving channels Şimdi bu insanlar Suriye ve Libya'dan geliyor. Uzak ülkelerden, arka bahçelerimize gelen bu insanlar tehditleri getiriyorlar. Onları bir anda yanı başımızda buluyoruz diyor Zygmunt Bauman. Onların varlıklarını görmezden gelemiyoruz. Onlar bizim bütün korkularımızı temsil ediyorlar. Bütün korkularımızı cisimleştiriyorlar, mücessem hale getiriyorlar. Geçmişte ülkelerinde güçlü insanlardı Bizim bugün olduğumuz gibi Geçmişte çok mutlulardı Ama bak bugün ne oldu Şimdi evsizler Herhangi bir geçim kaynakları yok Ben şokun daha yeni başladığını düşünüyorum diyor Bauman. Kısa yoldan aniden ortaya çıkacak bir çözüm yok Bu yüzden kendimizi yaklaşan çok zor zamanlara hazırlamalıyız diyor. Bu mümkün mü bilmiyorum ama Geçen seneki sığınmacı akını son akın değildi. Çok daha fazla insan gelmek için bekliyor. Durumun bu olduğunu kabul etmek zorundasınız. İşte bu yüzden bir araya gelip bir çözüm bulalım diyor Obama. Evet, yani hazırlayamamak gibi bir durumda söz konusu değil kendimizi buluyor öyle zamanlar. Hazırlayamamamız gibi bir durumda söz konusu değil böyle bir zamanlara yani zor zamanlar geliyorsa ne yapacağız intihar edip bir şekilde şeyin bekleyeceğiz mücadele edeceğiz evet, işte aynen. bu hazırlık da galiba buradan ortaya çıkması gerekiyor aynen bütün evet. mücadelenin birleştiği noktayı da görebilmemiz lazım çünkü bu dert ırkçılık iklim değişikliği savaş karşılıklı artık tek bir noktaya toplanmaya başladı ve bunun da herkes farkına varmalı gibi duruyor. Evet, Ahmet Ümit'te okumamıştık ama tutuklu gazeteci ve yazarlar derhal serbest bırakılmalıdır diye sözcüden Gamze Kaya ile konuşmuştu. Türkiye'de de öyle önemli bir şeyden bahsediyoruz. Amerika'da da ciddi, ciddi bir faşizmi temsil eden Donald Trump hikayeleri var. Ama çevrecilerin her yerde de dikili kaya gibi, standing rockta olduğu gibi direnmeleri gerekiyor. Bu arada da ExxonMobil hala araştırmayı yok etmeye çalışıyormuş. Yani araştırmayı Kendisi hakkında savcılık, 20 savcılık dava açtı. Gizledi küresel iklim değişikliği şeyini ha, 1980 diye. 1980'lerde ki muhabbet. 70'lerin sonunda hatta. Kendi tedbir alıyor ama insanla ilave etmiyor. Tam tersine yalanlar veriyordu. Bunun için uğraşıyorlar. Tıpkı sigara gibi bize ama bu çok daha önemli tabii. Yani sigaranın tahribatından daha total çünkü. Bu arada Kütahya'daki siyanür barajında çökme iddiası varmış ama şirket merak etmeyin demiş Eti Gümüş anonim şirketleri. Sadece eski Yenisini boruları değiştin. Eski boruları değiştiriyoruz demişti. Ya, <gülüyor> 2011'de ya. yalnız 5 5 yıl önce çok büyük bir facia yaşanmıştı. Bir de Tema Vakfı'ndan Genel Müdür Doçent Doktor Barış Karapınar'ın çok önemli bulduğum bir açıklaması var. onu da söyleyip bitirelim He. bari. Son 13 yılda tarım arazilerinin %10'unu kaybetmiş Türkiye. Ne? 13 yılda yüzde kaçını? Hı? Hava sıcaklıklarının 2,5 ila 4 derece artacağını da söylemiş hükümetler arası iklim değişikliği panelinde kendisi de ana yazarlarından biri Karapınar. Ve tarım gündemi zaten 16 yıl içinde 2000 kaç oluyor? 14 yıl sonra 2030 2030'da 122 milyona varan insanın Aç kalacağı raporuyla Beraber ele almak lazım Evet bitiriyoruz elimizde birkaç haber kaldı Çok ufak başlık olarak anlatayım söyleyeyim bunları da Ankara'nın ardından Gaziantep'te de valilik 31 Ekim'e kadar kentteki her türlü etkinlik Ve eylemi yasaklamış Aynı zamanda Ankara'da bu sabah çıkan bir çatışmada Bir IŞİD militanı öldürülmüş Daha önce 14 bir civarında evet, gözlüğünden evet. bahsediliyor ee, Onun dışında Araştırma şirketi Sonor'un yaptığı ankete göre Türkiye'de halkın yarısından fazlası ikinci bir darbe girişimi olabileceği kanısındaymış. Bu da ilginç bir bilgi. Bir de dolar yine rekor kırmış. 3 Üç... 11 bir çıkmış. Evet. Sızdır... Tüm zamanların gelmiş geçmiş en büyük rekoru kırmış. Sızdırdığı gizli belgelerle bazı devlet <gülüyor> devletleri zor durumda bırakan web sayfası WikiLeaks, Ekvador hükümetinin kurucusu Ekvador hükümetinin Kurucusu Julian Assange'in internet bağlantısı kestiği iddia edilmiş. Ekvator Hükümeti'nin konsolosluğunda e, bulunuyor şu anda Assange ve yeni belgeler yayınlayacağını dair iddiadan sonra e, internetini de kesmişler. Sadece su ve yemek var galiba içeride. Eğer onu da veriyorlarsa iyi. Açık, Açık gazete. gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. sarkma sarkmayla girdik. Kusura bakma. Lütfen çünkü çok sedelim canım. ortam çok var. Yumur, tabii. Ben de üç tane e, önemli e, ileri demokrasi haberiyle başlayalım diyorum. Bu ama. E, birincisi bu 667 sayılı kanun kanun eee kanun. <gülüyor> evet. Yok onu işlemedik. iyi oldu söylediğin. Hmm. kanun hükmündeki kararname yasalaştı. Meclisten Afer, geçti e, değil mi? Beri, e, me, kim ne oyu attı HDP tabii ki o, evet oyu atmamıştır ama e, ama diğerleri özellikle CHP ne oyu attı çok merak ediyorum açıkçası. Hiçbir yerde yok. Siz gördünüz mü Can acar gazeteci belki yakalar bir şimdi Acır. bir yerden... Bakayım efendim. <gülüyor> bakalım bir görmedik bazı şeyler görülemiyor yani mesela şeyde yok, Beştepe'de evet. yapılan akademi <gülüyor> akademik yıl açılış töreni o, o da yok. O da güzel haber onu onu canlı izleyeceksin yani işte ona <gülüyor> ama haberi yok. Orada da iyi, iyi, bir önemli bir mesaj vardı bu rektörlük seçimleri artık ileri de yok. Evet. Ee, doğrudan doğruya rektör. Doğrudan Atanacak ve dolayısıyla baş ağrıtıyor e, dedi Cumhurbaşkanı. Ve nitekim e, Boğaziçi Üniversitesi'nin e, seçilmiş rektörü hala atanamadı biliyorsun yani. Çünkü muazzam bir oy farkıyla kazandı Gülay Barbarosoğlu. Fakat hala 4 Ağustos'tan bu yana yanılmıyorsam e, Atanamadı, atanmayacaktı herhalde bu gidişle. Çünkü bir onu getirmişlerdi bir ara biliyorsunuz hükümet meclise. Ondan sonra geçmemişti. Demek ki şimdi tekrar gündeme geliyor. Hiçbir şey unutulmuyor. AKP rejimi öyle bir rejim. Üçüncü güzel haber de bu referandum. Nisan'da ilkbaharda Nur Topu gibi bir referandum. Ben soracakları soruyu çok merak ediyorum. Epeydir bir tezim var bakalım doğru çıkacak mı? Millete soracakları soru herhalde şu olacak. Anayasamız başkanlık sistemini getirecek şekilde değiştirilsin mi? Gibi bir soru sorabilirler girme geliyor bakalım e, ne olacak bunlar günün güzel demokratik haberleri e, ben sonra şimdi bu musla herhalde bu evet. fayda var e, bu üç e, demokratik haberle ilgili bir yorumunuz yok mu <gülüyor> e, sen yaptın doğru haklısın hepsi çok demokratik ve gayet güzel soru ben Hayır. daha düz bir şekilde düşünmüştüm var mısın yok musun şeklinde <gülüyor> televizyon formatında televizyon programı formatında. Ya işin içine böyle anayasa vesaire sorulduğu zaman belki kafasına karıştırabilir seçmenlerin. Vallahi yani. karışıyor diyorsun. Madonna ile Kayı'ya <gülüyor> <yetinelim> diyorsun. <yani. gülüyor> evet aynen öyle efendim. <gülüyor> evet. Yok, izdivaç programlarında da anlaşma olmuş bu arada. Çalmayacaklar mıymış birbirlerinden gelin artık mi? şey gelin damat çalınması transferi olmayacakmış. Beni en çok mutlu eden haber o oldu. Pekala önemli bir konu. Evet. Neden ne diyorsunuz? Orada Bence bile varmaymış böyle şeyde. Atıyor. Fakat Tayfun Atay'ın bugün Cumhuriyet'te çok iyi bir makalesi var. Bu aydın düşmanlığı ile ilgili şeye bağlıyor tabii daha yani yazılı kültür eksikliğine bağlıyor ki haksız değil yani. Pek çok doğru şeyi hatırlatıyor yani Balzak'ı halku kurdurtuyor o, o zamanlar. Yani sadece aydın faaliyeti değil yani kitap okumak neyse kapatalım bu tatsız parantezi ve gelelim diğer bir tatsız paranteze parantez dediği gibi durmuyor açıkçası bu musul meselesi hakikaten sapla samanı karıştıran dünya kadar yanlış bilgiyi boca eden yani Türkiye üzerine zaten Türkiye'de ne tarih bilinir ki korkunç bir fetihçi e, retorikle karşı karşıyayız Tüler ürpertici yani Duyduklarımız dört ülke Hedefte e, Şimdi bir retoriği sayayım önce Ondan sonra gerçeklere geleceğiz tabii. Yani bu Palavra'nın yanında e, Esasen dünyanın nasıl dönüyor ya Geleceğiz e, Bu Gürcistan, e, Yunanistan Suriye ve Irak Şimdi Gürcistan ve Irak e, aslında Suriye'yi de dahil etmek lazım buna. Bu Musakim Milli'de de malum e, Antakya, e, Musul ve, e, ve Batum var. E, yani işte, Batumu ve Irak'ın Musulu, e, Suriyenin de Antakyası. E, sadece Suriyenin Antakyası. E, ...kırmak içerisinde alınabiliyor... ...bu laftan da nefret ediyorum... ...yani aldık, aldık, girdik... ...ondan sonra... ...Yunanistan konusunda... ...yani Misak-ı Milli... ...de yok... Yani ...Yunanistan'ın... ...bugünkü toprakları üzerinde... ...bir talep yok dolayısıyla... Adalar. ...yok yok hayır yok... ...Misak-ı Milli'de yok, milli yok ondan yok. sonra ve... E, Dolayısıyla yani geçen defa da konuştuk ee, orada da yani e, ak akıl almaz bir, e, bir, bir, bir, bir, bir, bir talet e, oluşmaya başladı ki bu yani e, iktidar basını bunu köüplüüp duruyor biliyorsunuz e, bu Yunanistan'la ilgili bir bir e, ...böyle bir söylenti var... ...Batı Trakya'da referandum... ...yapılsın diye... ...duydunuz mu Hayır, <gülüyor> <var>. duymadık <gülüyor> güzelmiş... <gülüyor> ...böyle işte... ...ilhak o edilsin mi... ...edilmesin mi diye... ...şimdi bütün bu bunların... ...yani bir gerçekle falan... ...bir alakası yok tabi... ...Musul örneğinde göreceğimiz gibi birazdan... ...ama... ...şu var... ...yani... Herhalde bunlar yani bu fetihçi ruh Kıbrıs meselesinde etkili olacak diye bir endişem var. Çünkü orada hmm, herhalde, evet. herhalde yakında bir karış toprak bir çakıl taşı dahi vermeyiz edebiyatına başlayacaklardır. Çünkü Anastaziyadis ile Akıncı arasındaki müzakereler çok iyi gidiyor. Ee, ama e, bunların ne Gürcistan'dan Batumu ne e, Irak'tan Musul'u ne de Yunanistan'dan herhangi bir şeyi alamayacaklarını e, e, tarz edersek e, ellerinde bir tek e, alıp da vermeyecekleri Kıbrıs kalıyor. Bakalım göreceğiz. Ee, bu, ama bu bunun bu gidişat iyi değil tabii çünkü e, yani inanılmaz bir, bir, bir şizofreni oluş derinleşiyor var olan şu şizofreni. Ee, sahada da varız ma, masada da varız diye bir hashtag oluşuyor evet Operas da ya, operasyonda sahada. da varız sahada da arazide de varız zaten Erdoğan cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şeyde demiş Hı. Başika üstümüz konusunda da kimse konuşmasın. Kimse konuşmasın. Bu üst orada duracaktır. Çünkü Başika aynı zamanda Türkiye'ye olabilecek terör saldırıları için bir sigortadır demişti. Ama Bağdat'ta Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığına karşı büyük protesto haberleri de geliyor. Binlerce Iraklı'nın Bağdat'ta AKP hükümetini protesto ettiği haberleri falan var. Endişe verici. Yani Savunma Bakanı'nın açıklamasını anlamadım. Ben anlatacağım şimdi. Hı, e, tamam, <gülüyor> lütfen. şimdi bu retorik akıl alır gibi değil tabii. Bu işte dayılanma yok bilmem ne yani hakikaten e, tüyler ürpertici yani çok rahatsız edici ifadeler kullanılıyor. Yani sonuç itibariyle bir e, işgale uğramış bir ülkenin e, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yani bu şu sırada böyle masumu oynayan, işte Irak karar versin, o verecek, şunu falan böyle geride durmaya çalışan ama orayı hakikaten mahveden Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyinde yönetiminde ve mahvolmuş bir ülkeden bahsediyor. Hatırlasanız da o ilk valileri Yok ülke yok zaten artık Ortada yani darmetsiz Neyse Mezhelik yani ya, yok ama evet. yani Küçümsenecek bir ülke değildi Yani yani böyle aşağılanacak. Çünkü e, dikkat ederseniz Türkiye yani Ankara rejim Hükümet hep Kendinden zayıf olanı aşağılıyor Siz Rusya'ya karşı böyle ifadeler Kullanıldığını duydunuz mu En kötü zamanda dahi yani Uçak düşürüldüğü zaman dahi İsraille e, dahi böyle bir konuşma olmadı ama mesele Araplara, Kürtlere falan gelince hemen o millete hakime, o üstün ırk e, e, şey o, o artık genetik yani o, o dile yansıyı veriyor. Bu çok rahatsız edici tabi. Bunun yanında bir korkunç bir savaş arzusu. Buna Cumhuriyet Halk Partisi de dahil maalesef çünkü tezkereyi uzatanlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemine çok yakın şeyler söylüyorlar yani biraz utangaçlar ama Milliyetçi Hareket Partisi gene bu Musul, Kerkük, Türktür yani dünya Türktür tabi can biliyorsun değil mi? De, dünya Türktür. Dünya Türktür. Aslında dünya AKP'dir demek lazım de. Türk Her okullarından de, bahsetmiyorsunuz değil mi? Ne, Türk Türk Olimpiyatları. Türk Olimpiyatlarından, Olimpiyatlarından da bahsetmişsiniz. Şey ben bilmiyorum duymadım. Ha, i̇yi peki. Yanlış anlaşılmışında. <gülüyor> bir de Türkmen masalları biliyorsunuz Türkmen masalları bir, bir Türkmen soydaşlarımız, kardeşlerimiz, bir de dindaşlarımız kardeşlerimiz yani bütün bunlar üzerinden yani sahada masada e, işte sensus Arap e, işte Türk Türk Türkmenler Süniler üzerinden korkunç bir bir bir bir bir propaganda e, yürüyor Hakikaten tüyler ürpertici yani burada e, üç tane e, kaynak e, var onları hatırlatmak istiyorum birincisi Sehim Taştekin'in yazdıkları duvarda diğeri Tolga Tanışın Hürriyet'te Washington'ın muhabiri Hürriyet'te yazdıkları ve Celal Başlangıç o da şimdi Irak Kürdistanında Süleymaniye'den yazıyor onların yazdıklarını muhakkak okumak lazım hakikaten neyin ne olduğunu ee, anlamak için. Şimdi gelelim e, bu, bu, bu palavraların yanındaki gerçeklere evet. yani karşılaştırınca hakikaten korkunç bir şizofreni. Yani şizofrenin boyutları daha doğrusu ortaya çıkıyor. Ee, birincisi, yani 50 kere çıkın gidin dediler Başika'dan. Yani bu, o Nüceysi yani eskisi Musul valisi ve e, işi de e, eski e, Devlet Başkan Yardımcısı eee e, neydi? Tarık Arşimi değil mi? Evet. Tarık Arşimi e, o, o, o işi de Oraları teslim eden e, zatlar bunlar. Hı hı. E, onların bölgesi başka ve yani hakikaten dillerinde tüy bitti yani. Parlamentodan karar çıktı. Dışişleri Bakanı söyledi. E, Dışişleri Bakan Yardımcısı Söyledi müsteşar, söyledi, başbakan söyledi, Amerika Birleşik Devlet söyledi. Söylemeyen kalmadı. Çıkın, gidin. Ondan sonra da ona verilen cevapları az önce işte hatırlattık. E, fakat burada önemli bir gelişme oldu. Yani kanaatimce bir gözden kaçtı. Eee Dışişleri Bakanı Caferi, Irak Dışişleri Bakanı Caferi ya aramızda 18 milyarlık bir iş, iş hacmi var dedi. Ardından ibadi yani başbakan iş akitlerini ses ederiz bu kafana giderseniz dedi. Bence bu son 24 saat 36 saatlik yani gerçeklerle yüzleşme bununla alakalı fes yani, ederiz diyen kim? Ee, Türkiye Cumhuriyeti. Ha İbadi. İbadi. Hmm. İbadi dedi ya, işte böyle yani. Başbakan dedi. Yani. Artık be, hadi. şu hani eski müsteşarın bir lafı var ya bayıldım ona bir e, söyleşisi var. Gider ayak e, Birleşmiş Milletler e, New York daimi temsilcisi oldu. Feridun Sinirli Oğlu. Hmm. E, ...haddini bilmeyen bir ülke olduk... ...diye övünüyor. Hı hı. İşte tam bu, bu bağlamda... ...onun söylediğini... Bu, ...bu söylediklerimize... ...başlık olarak verebiliriz. Yani had bilmek... Evet, bu haddini bilmek... ...edebiyatı zaten Türkiye'nin... ...en yaygın kullanılan metaforlarından biri. Herkes herkese haddini bilmiyor. ama had bilmez. Ama hadd demek iyi bir şey diyor. Evet. Ya biz artık haddimizi bilmeyen bir ülkes güçlüyüz yani. Evet. Herkes bizi, dar, bizi dikkate alacak diyor. Öyle de işakitlerini iptal ederim dedi adam. Biz saksı değiliz. Cengiz Bey ben, ben de bir soru sorabilir miyim açıkçası vaktiniz i̇ş varsa. İşakitleri ile alakalı. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok yani biraz önce siz vizeyle ilgili soru. Vize de değil. Aslında Yok, vizeyle vize, vize de, vizeyle de vizeyle de var. bir şekilde bağlantılı. Herkes yani bu retorikten biraz önce bahsettiğiniz retorik içerisinde din kardeşlerinden bahsediliyor. Geliyorum ee, oraya. E, şeyden gidiyorum. bahsediliyor. Adasız, acele etme. Yok yok sorum o değil. Ee, şeyden, evet. e, Türkmenlerden bahsediliyor. Irk kardeşliğinden aynen, bahsediliyor aynen. ama kimse mültecilerden bahsetmiyor. Yani bu noktada da benim aklıma şu geliyor. Şimdi 1 milyon kişi var Musulun içerisinde ve... En son çıkan Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda buraya girmeye çalışan milislerin yaptıkları hak ihlallerinden aşırı derecede vahşi olan hak ihlallerinden bahsediliyorlardı ki Felluja'daki durum ortada. Bu insanlar şimdi Musul'a doğru gidiyorlar ve 1 milyon, UNICEF'in raporuna göre de 500 bin çocuk olmak üzere 1 milyon kişi kuşatma altında ve işit tarafından da canlı bomba, canlı kalkan olarak kullanılmaya çalışılıyormuş. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediğine göre. Şimdi bu insanların ya burada kalmak ya da buradan gitmek gibi iki tane yönlerinde yol var. Bu gitmeyi seçenler arasında iki farklı yol daha olacak. Bir tanesi ya Rakka'ya gidecekler IŞİD'in elinde bulunan diğer bölgeyi ki oraya da operasyonun yakın olduğundan bahsediliyor ya da Kürt bölgelerinden geçerek Türkiye'ye geçecekler ki bunlarda yüz binlere varabilecek olan bir nüfus olacak. Şimdi Türk böyle bir nüfus politikası yapılırken Uygulanırken yani harita üzerinde yapılıp sahada da işte milisler tarafından pratiye dökülürken Türkiye'nin bu insanları e, sınırda karşılamasını mı bekleniyor? Ya da bu oyunda herhangi bir şekilde bir şey söylemesinin ne şekilde bir şey söyleyebilir miyiz? Oyun mi devlet ağzı zaman dikkat. <gülüyor> Büyük oyun küçük oyun falan. Evet, Ama dikkat. yani bilgisayar oyunu gibi ben o oyundan bahsediyorum. Yani harita oyun... üzerinde şeyler, piyonlar <gülüyor> götürülüyor insanlar var öldürülmeye çalışıyor ya da sağ kalmaya çalışıyor. Şimdi e, bu e, şimdi gene gerçeklerden devam edelim. en sonunda doğruya geleceğim. E, bağlantılı olarak yani Musul kurtulduktan sonra ne olacak diye. Şimdi Ümit Yalçın yeni dışişleri bakanı, e, dışişleri bakanlığı müsteşarı biliyorsunuz, apar topar e, Baghdad'a gittirdi. Evet. Bir sayfalık bir notla elinde. E, bu tamamen e, Ankara'daki o sert. Köşeli e, retoriğin aksi e, alttan alan Irak'ın e, toprak bütünlüğüne e, sonuna kadar saygı duyulduğunun altını çizen birinci paragrafta ona gerginliği bitirelim diyen, Başıkay'ı herkese açalım diyen e, ve bunun yanında da Sincar'a operasyon yapalım e, diye e, Sincar'da PKK e, varlığı ile alakalı olarak e, bir e, taleple gidiyorlar e, daha bu talebe bir cevap gelmedi hmm. sadece e, düş, e, bu savunma bakanının açıkladığı o da Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan bir anlaşma bu Carter e, geldi biliyorsun savunma bakanı apartolar o da o, bunlar da tabi şey yani işte bir, bir biraz Ankara'yı yumuşatma bağında yapılan işler. İlla katılmak istiyorsanız e, kuvvetten hareket etmek üzere yani İncirlik ve Diyarbakır'dan değil kuvvetten hareket etmek üzere en az günde 2 en çok da 10 çıkış yapabilirsiniz. Yani sorti hava e, uçakla. E, işte böyle Savunma Bakanı'nın dediği o. E, bu, bu, bu da sadece musul e, dışında e, hedeflere yönelik e, olabilir. E, bu, yani An itibariyle herhalde yani, varılabilen yegane anlaşma bu. Bütün bu afra tafraya rağmen. Gelelim bu e, Türkmen e, soydaşlarla e, sünni e, dindaşlarımıza. E, Türkmenlerin çoğu Şii biliyorsunuz. Bu ta özel zamanında başlayan bir e, masaldır. Ve e, yani tarihçilerin altını çizdiği bir nokta var burada. Bu Şiiler Anadolu Alevileri ve ta 1500'lerde Yavuz Sultan Selim'in kıyamları sonra güneye kaçan Aleviler Şiileşmişler orada. Yani adları Türkmen olmasına rağmen Türk'ten nefret eden bir kitle bunlar ve o zaman daha Özal zamanında Bunları e, e, Bunlar ne biçim Türk Falan demişlerdi e, Ellemeyin bize Gölge etmeyin başka İhsan istemez falan demişlerdi Artı bunlar e, Müsellah değildir e, Çoğu iş adamıdır e, Yani böyle e, Savaşan bir e, unsur değil e, Türkmenler Dolayısıyla de, böyle bir Bu hurafı devam ediyor ama Türkmenler Tuzdurum Atu'dakiler. Mesela evet. ondan sonra e, mesela şimdi o koalisyon güçleri içerisinde dünya kadar Türkmen var. Artı bu e, sünni e, dindaşlarımız mezhepdaşlarımız e, palavrası orada da e, e, ordunun içerisinde Hatırı sayılır yani %10'un üzerinde bir sünni asker olduğu söyleniyor. Bütün bu yani işte demin adını verdiğim üç referans var bunlar yani. Taştekin tanış ve başlangıçta. Bunlar, bunlar çok önemli veriler yani Türkiye'de ama diyeceksin ki bunları kim biliyor, bilmek istiyor mu, nereden alacaklar haberi. Tabii Türkiye'de artık haber almak maalesef yani doğru haber almak mümkün değil. Şimdi e, Caferi'den söz etmek istiyorum yani Dışişleri Bakanı'ndan hem bu 18 milyarlık iş, iş hacminden bahsetti hem de dedi ki yahu e, bizim başka ortak sorunlarımız da var mesela suyu paylaşıyoruz dedi. Şimdi bu Dicle meselesi sevkalade önemli e, evet. Ömer ve e, Hasan Keyf e, eli kulağında gidiyor. Hasan Keyf... E, Yeri gelmişken hatırlatayım, bu Dünya e, Miras e, Komitesi kriterlerinin 10 kriterin yüzde dokuzunu yerine getiren bir onda, onda dokuzunu, onda dokuzun evet e, ve e, buna rağmen hükümet tarafından e, yıllardır e, UNESCO'nun listesine e, girebilmesi için e, hükümetin teklif getirmesi gerekiyor, girmiyor. Çünkü orayı yok edecekler yani hikaye bu. Evet 12 bin, bu bin yıllık bir medeniyet. bahsediyoruz evet buna mukabil bu barajdan başka türlü etkilenecek olan Hasankeyf ve orada yaşayanlar su altında kalacaklar ama ta aşağıda Şatül Arab'da yani Belta'da, yaşayan bu su belediyeleri tabir edilen veya takıtkarabları Arapları evet. tabir edilen e, o da çok eski bir medeniyet yani marches dedikleri İngilizce'de onlar da susuz kalacak e, şimdi e, bu mesela alsana sorun ve e, yani Türkiye'nin bu sınır aşan sularla ilgili e, e, yani uluslararası an, anlaşmaları imzalamadığını biliyoruz. Bu bir AB e, AB'nin ne olduğunu hatırlatalım mı Ömer? Ha. Ne? İşte ne? Ya AB can? Hap su demekti mi eskiden? Hap, İşte bak Görüyordun. O kadar Osmanlıca ders aldık tabii. gazeteci çalışıyor <gülüyor> Ya yani hakikaten. Bir, bu Arhus ve Espo antlaşmalarını imzalamadığı gibi Suriye, Irak ve e, la birlikte yani bir üçlü işte size ne kadar Fırat suyu vereceğiz, ne kadar Dicle suyu vereceğiz. Yani bugünlerde Fırat kalkanı yok, Dicle kalkanı alırız, veririz, asarız, keseriz laflarının yanında müstakbel savaşlara çanak tut tutma potansiyeli taşıyan çok ciddi bir su meselesi var. Kimse ama kimse bunun üstünde durmuyor. Bir Dicle'yi kurtaralım Save the Tigris inisiyatifi var Iraklı, İranlı Avrupalı ve Türkiye'li toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor ve amaç tabi Hasan Keyfi durdurabilmek. Hı hı. Al sana sorun yani bunlar çok uzun vadeli ve açık radyonun çok üzerinde durduğu temel ve uzun vadeli sorunlardan bir tanesi olarak yani iklim bağlantılı ve e, e, coğrafi değişikliklerinin önemini e, hatırlasan meseleler. E, şimdi bu bölgedeki e, yani zaten Orta Doğu'nun Mezopotamya'nın e, bu iklim değişikliğinden e, nasıl e, zarar göreceği belli. Şimdi bir de Ticne'nin suyunu o 60 yıl ömrü olan o korkunç barajla tuttuğunuzda artık hesap edin e, müstakben Irak'ın ne hale gelebileceğini yani. Vice News'te bir belgesel vardı. IŞİD'de alakalı çekilmiş olan bir belgesel vardı. O belgeselde de işte IŞİD militanları nehrin içerisindeki suları, Dicili sularında yıkanırken bir yandan da tehdit ediyorlardı Türkiye'yi. Eğer o barajı yaparsanız geliriz orada kendimiz açarız muslukları ve suyu tekrardan buraya akıtmaya devam ederiz şeklinde. <gülüyor> bu vesileyle ben de son söz olarak şeyi söyleyeyim. Müsaade edeyim. Evet, biz evet, haberi. Ya, bu, bu, bu, orası var. Bir, bir iki Mutlu bize... Tamam bu vesile bir tek şey söyleyeyim. Bu konuları e, uluslararası nehirlerden endüstriyel amaçlarla evet. yararlanma hakkı diye dünya çapında bir araştırmayı da e, benim geçenlerde hocam Sehale Mera'yı anmıştık. Şimdi aynı kürsüden evet. e, Mütevaffa Cem Sarı da anladım ah, O evet. dünyadaki en önemli araştırmayı o tarihte Çok erken bir tarihte tek araştırmayı yapmıştı ama dinleyen yok. <gülüyor> Bizim kürsü böyle. Evet. Evet, Benim pasaportun süresi de vizenin süresi de bitti bu arada. Size de hatırlatayım. Dur geliyorum oraya dur biraz sabır sabır sabırsız bunu selam et. Bizim Şimdi işimiz bu, sabretmek zaten. Odası meselesini sordum. Bir kelimeyle en temel sorun o. Yani o işi de oradan söküp atacaklar da ondan sonra ne olacak? Yani Musul'da kim oturacak? Ondan sonra burada Türkiye'ye falan ıı, soran olmayacak tabii ama kim oturacak? Hakikaten Kürtlerle, Araplar ee, nasıl e, Şiiler ve Süniler nasıl paylaşacaklar veya nere e, Bununla ilgili hesap mesele bu artı tabi oradan kaçan e, işittiler Çil yavrusu gibi önce Suriye'ye oradan da dünyaya ve de tabi Türkiye'ye dağılacaklar yani burada e, burada bunlar büyük soru işaretleri şimdi gelelim e, iyi habere evet. e, Ömer Çelik'in beyanları var. E, süre vermiş artık Avrupa Birliği'ne. Eee oldu o bize ile ilgili. Biziz. yıl sonuna kadar oldu oldu olmadı ee, mülteci anlaşmasını iptal ediyoruz. Demiş. Çok Gözün güzel. Evet gözümüz aydın. Gözün aydın. A Yeni o yıl sonuna kadar Ekim ayında olacak da ama öyle demiştiniz. E 2017, ama yani. 2017 mi dedi? 2016'dan mıymış meydi? Yani Neyse bir bu bir müjde. müjde. Olacaksa oluyor işte. Gene pasaport ayrı olacak. para, vizeye ayrı para. <gülüyor> o kadar yani şey gelecek yerden şey esirgenmez. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Cengiz çok teşekkür hayırlısı, ederiz. Hayırlı sabahlar. <gülüyor> Nereye doğru? Cengiz Aktaş'la Geleceğe Bakışlar. Evet biraz kaymalı gidiyoruz ama şimdi bir aradan sonra da bir konuğumuz olacak. E, Ağıtların Diliyle Dersim 38 1938 Tertele diye belgesel ve müzik yapımcısının Elif Saltık'la sözlü tarih araştırmacısı Cemal Taş'ın ortak çalışmalarının sonucu Ağıtların Diliyle Dersim 38 Tertele sergisi de bizim avluda burada açıldı depoda. Çok kısa süreli bir şey ama çok önemli bir sergiydi. Şimdi o Tunçeli denen dersimdeki sözlü tarih kayıtlarına dayalı çok önemli bir sergi var. Onun hakkında birazdan Nilfer Hanım'la konuşacağız. Nilüfer Saltık'la. Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası 94.9 Açık Gazetesi 10'un ve biraz önce de söylediğimiz gibi bir konuğumuz var Nilfer Saltık belgesel ve müzik yapımcısı. Ortak Cemal Taş'la beraber yaptıkları ortak bir çalışmanın sonunda Ağatların Diliyle Dersim 1938 Tertele başlıklı hem bir kitap hem de bir sergi var. Devasa bir kitap onu da getirmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ve çok sana. teşekkür ederiz kitap içinde. Açık Rica radyo ederiz. getirdiğiniz. Ee, evet ben dün sergiyi e, epey derinlemesine gezmeye fırsatı buldum. İnsanı gerçekten etkiliyor. Hem trajedinin boyutları açısından hem de e, o doğa ortamında doğanın Bin bir çeşidi var orada. Hem çok sarp dağlar, tepeler, hem yaylılar, hem de yeşilliklerin arasında böyle derin sessizliğin içinde insanları görünce bütün boyutunun farkına varıyorsunuz. Yani zor bir iş yapmışsınız. <gülüyor> Seninize sağlık diyeyim. Sağ ol. Evet, evet, anlatır mısınız biraz? Ne, nasıl çıktı proje? Siz de değilsiniz. Değilim, evet. Değilim. Herhalde biraz Dışarıdan e, Dersim 38'de olanları e, anlama çabasından da çıktı bir yandan. E, Cemal Taş, Hasan Saltık'la beraber Hasan Saltın biliyorsunuz geniş bir e, Dersim arşivi var. Cemal de yıllardır e, 38 Dersim'le ilgili sözü e, tarih araştırmaları yapıyor. Dersim. Ben de konuyu uzaktan dış göz olarak anlamaya çalışan bir kişi olarak baktığımda çok da bir kaynak bulamadım. Tabii ki kaynaklar var ama böyle çok daha direkt, daha gerçek diyelim ya da tanıklar üzerinden bunu anlatma çabasından çıktı bu kitap. nedir o da? Dersim 38 tanıkların ağıtları hani yorum ya da çarpıtmaya yer vermeyecek kadar gerçek durumlar projeyi bunun üzerinden ilerleme fikrini paylaştık ve arkadaşlarımız da onaylayınca bu çalışmaya başladık evet, bu kitap çalış Z kalandan evet evet çıktı Z kalan ve yalnız kitapla da kalmıyor 5'te. CD var değil 3 CD de var hem fotoğraf altlar, ya 33 ağıt var evet dersim öncesinde sırasında ve sonrasında e, kayıtlardan oluşan 33 ağıtımız var bine yakın belge fotoğraf arşiv ve güncel fotoğraflar bu sağ çalışması aynı zamanda biz e, altlara konu olan mekanları e, 2012'den beri o bölgede o noktaları tek tek ziyaret ettik. Ee, şu anda o katliam yerlerinin görsellerini belgeledik ve bunları okuyucuya iletmek istedik. Ee, tabii ki coğrafya orada çok zor ve bu alan çalışması coğrafi koşullardan ve e, oradaki bildiğimiz e, zorluklardan kaynaklı kolay olmadı. ...birçok şeye tanık oldum ben kişisel olarak. Cemal Taş'ın... ...Zazaca üzerinde... ...çalışmalarının... ...ve benim... ...dışarıdan dersimle olmayan bir kişi olarak... ...bu hikayeyi anlatmaya... ...çalışmamız bu... ...kitabın... ...merkezine kondu. Biraz da hani... Dışarıdan hiç bilmeyen dünyalı insanlar için sadece dersimiller, Türkiyeliler için değil, üç dilde yaptık. Ee, bu konunun da bir ilk olduğunu düşünüyorum. Ee, dünyaya bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Tarihçilere bir referans kitabı olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela sergimizi ziyaret eden üniversiteli gençler çok kısa olduğunu serginin, çok önemli bir sergi olduğunu söylediler. Keşke herkes bunu görebilse dediler. Bunlar çok geri aslında yapmak istediğimizin bize geri dönüşleriydi. Bunun için ben mutluyum. Evet, ee, sergi deyince bu depoda Evet. Depo depoda bizim avlunun orada hemen bitişiğimizde ve e, üç gün mü? E, aslında iki gün olarak başladık ama öyle bir talep oldu ki e, ve deponun da verebileceği üç gün Olunca çok sevindik. İzleyiciler de talep etti. Ve Perşembe akşamı 19'a kadar görülebilecek. Evet onu da hemen bir kez evet. daha duyuralım. Çünkü son derece yani kaçırmanın bence önemli bir kayıp olacağı çok... Ve kitabımızın filmi de var orada. Evet. Ee, hani bu kitap nasıl yapıldığının filmi de var. Böyle 15 dakikalık ee, sergimiz var, kitabımız var. Zaten Türkiye'de çok fazla şey çıkmıyor etnomüzikolojiyle alakalı olarak. Yani nadir çıkan şeylerden bir tanesi ve çok kıymetli bir eser olarak da basılı halde bulabilmekte mevcut. Ben şeyi merak ediyorum, ondan biraz daha bahsedebilir misiniz? Tertele ne demek? Ya tertele Zazaca'da, Hı -hı. Zazaca'da biliyorsunuz kaybolan diller statüsünde ve hani korunmaya UNESCO tarafından alındı. O bölgede Dersim 38'de yaşananları... Ee, zazaca konuşan insanların işte panik, e, ölüm korkusu, telaş, hı hı. kaos e, ne yapacağını bilememe haline Tertele ismini veriyorlar. E, bu çalışmaya ilk başladığımda işte ben Tertele Tertele bu anlamı öğrendiğimde e, çok etkilenmiştim. Evet. E, hem kelime yapısından böyle evet. biraz müzikal de bir şey. Evet, bir ee, de hatırlatıyor. Gibi, evet. Yani. Bunu isim yapalım gibi düşündük. Bu hal yani haleti ruhiye orada yaşananları tek kelimeyle anlatan zazaca bir Kelime. anladım. Arşiv nasıl meydana getirildi? Bu oluşum süreci nasıl oldu? Çok büyük bir emek ürününe benziyor aynı zamanda bunların biriktirilmesi ve sunulması. Ya sözlük kayıt e, araştırmalarında Cemal'in e, işte 25 yıla dayanan bir hikayesi var. Onunla Cemal Taştan bahsediyorum. Cemal Taştan evet, bahsediyorum. Ona da buradan gelemedi rahatsızlandık. Kitabımız diyelim. çok ağır <gülüyor> biraz e, sıkıntı oldu fiziksel olarak. 500 sayfalık bir kitaptan bahsediyorum. 500 sayfalık. Evet. Büyük boy Bir de arşiv zaten kalan müzik Hasan, Hasan Saltın biriktirdiği arşiv ve belgeler de içerisinde Biz zaten bunları bu çalışma bu dersinle ilgili çalışma yapan insanlara veriyorduk kullanıyorlardı Ama ilk defa hepsini bir arada toplayıp sunmak işlevi de görüyor bu kitap Aynı zamanda bir sözel tarih çalışması olarak da değerlendirmesi evet, evet. gerekiyor ve o dönemin mesela 1938'in e, sadece Dersin bölgesine ait etnomüzikolojik bir çalışma özelliğini de taşıyor. Bunu çok önemsiyorum. Evet bence de çok yani sergiyi gezerken e, ilk ağızda belki tam farkına varılmayan başka bir etkiden de en azından kendi payıma konuşayım kendi üzerimde. ...etkiden bahsedebiliriz. Şey... ...bu sürekli arka planda... ...çok sayıda... ...sırasında hemen sonrasında... ...yapılmış alıt var. Ve onlar sürekli bir uğultu... ...halinde adeta... ...arka planını oluşturuyor... ...bütün bu sergi olayının. Bu da sergiden çıkarıyor. Başka bir deneyim... ...haline getiriyor. Yani Sürekli bir alıtların içinde... Sadası içinde dolaşıyor. Parantez içinde bir şey söyleyeyim. Şimdi önceden de ufak bir hazırlık yapamadınmıştık. Özür dilerim. Benim de hatam oldu. Rica ee, ederim. Bir parça da aynı zamanda çalalım çıkışta isterseniz bu albümden. Ee, üç CD var kitabın içerisinde. Ee, ben Selahattin'e ileteyim. Sizin hepsi birbirinden değerli ama... E, evet. E, dere Meytu altına çalabiliriz. Tamam. Biz onu <gülüyor> hazırlayalım. Ee, evet. Evet. E bir de şeyi de Nilüfer Hanım söyler misiniz? Şimdi gerek çok yakın zaman öncesine kadar konuşulmayan, bilinmeyen, açık sırlarından bir tanesiydi Türkiye'nin pek çok konuda olduğu gibi. Hı. Yani Ermeni meselesini de başta tutmak üzere pek çok böyle devletin derinliklerinde gizlediği vicdan sorusu çok temel vicdan sorusu yaratan olaylardan bir tanesi de dersin nispeten oldukça yakınımıza gelen tarihte olan bir şey. Ne olmuştu ondan da birazcık bahsetmek gerekiyor. Ya işte resmi e, tarihin açıkladığı aslında orada bir isyan olduğunu e, söyleniyordu ve buna karşı harekat düzenlendiği bilgisi vardı. Ben bu çalışmaya başladığımda kafamda kendi kişisel şeyimi anlatıyorum, düşüncemi anlatıyorum. Ama ben oraya gittiğimde alan çalışması ve sahaya indiğinizde ya da belgelere, bilgilere ve sözlük kayıt... E, Tarih araştırmalarına baktığımızda aslında orada bir isyanın olmadığını görüyoruz. Çünkü e, o dönem devlet oraya e, medeniyet getireceğiz, e, yol, e, okul, köprü ki bunlar hani yol inşaatlarında, köprü inşaatlarında Dersim halkı da çalışıyor ve buna destek veriyorlar. Sonrasında silahlar toplanıyor. ...bu aşiretlerdeki, bölgedeki... ...bulunan silahlar toplanıyor. E, dersim'deki kanaat önderleri... ...ocakzadeler... ...yani işte... Aşiret ...sarı saltıklar... E, ...Kureyşanlar ya da Baba Mansur... ...ocaklar önce kanaat önderleri... E, ...öldürülüyor. E, yani aslında orada bir sonuçta... ...temizlik harekatı yapılıyor... İsyan olmadığı ve çocuk ve kadınların mağdur olduğu, katledildiği bir gerçekle yüzleşiyorsunuz ve bu çalışmada bu yüzleşmeyi yapalım, unutmayalım, unutturmayalım, ee, tekrar olmasın evet, bir... ee, düşüncesiyle çıktı. Orada bir isyan yoktu. Benim anladığım gittim. Bu çok önemli bir mesele evet, tabii. Evet. Yani çünkü ya, ya, genel kamu oyundaki kanaat ve medyanın da bunda çok önemli rolü var. Her zamanki gibi negatif anlamda söylüyorum. Yani bir kere ismi bile e, Tunçeli konuyor. Bir değişiklik yapılıyor değil mi? Binlerce evet, onunla ilgili Evet dersim olarak bilinen yeri ismi bir, değiştiriliyor. Bir, Önce yani evet. bu katliamdan Aslında önce. Aslında Dersim Hozat diye bir bölge ama sonra Mameki denen köy aslında mezra gibi bir yer sonra devlet tarafından orası Tunceli Merkez olarak Tunceli, ilan ediliyor. Evet. Ve ondan sonra bu isim değişikliğinden sonra da pek çok yerde yapıldığı gibi farklı dönemlerde farklı ülkelerde ve bölgelerde yalnız Türkiye'de dünyanın her tarafında işte kanal sizin de biraz önce söylediğiniz gibi önce intelijent siyasi oranın düşünce ve fikriyat dünyasını etkileyen Kişilerinden bir tasfiyeyle başlanıp ondan sonra da e, ciddi bir sürülme ve katliam oluyor. Yani on küsur bin kişi sürülüyor o, yani. On iki bin e, küsur e, göç ettiriliyor. On üç bin yüz altmış yanılmıyorsam e, insan öldürüyor. Evet. Ama gerçek rakamların hani sözü tarih araştırmalarına dayanarak... E, tahmin ediliyor. Yani üç katı olduğu tahmin ediliyor öldürülen insan sayısının. Öyle mi? Evet. Yani, yani toplam bir yüz bine yakın bir o şeyden. O kadar değil ama ben benim e, yani bu rakamı telaffuz etmek çok zor. E, resmi belgelerde on üç bin küsür olarak veriliyor. E, yani ona bir rakam söylemek gerekirse yani bir kırk 5000 bin civarında olabileceği Önemli tahmin ediliyor. Rıza, evet. Sürgün edenler buna dahil evet, mi? Evet ve Sürgün. sürgüne gönderilenler mesela şiret reisleri Seyit Rıza işte sözde bir yargılanmayla Elazığ'da yedi kişiyle beraber idam ediliyor. Sonrasındaki tutuklananlar sürgüne gönderiliyor ve hiçbiri tekrar Dersim'e yani topraklarına tekrar dönemiyor. Evet. Peki bu, bugünkü insanlar nasıl bir nasıl karşılıyorlar bu durumu? Geri geçmişe dönüp nasıl bakıyorlar? Dersimlilerden bahsediyorum yani. Benim gözlemlerime göre dersimlilerde bu travma büyük. Çünkü kuşaktan kuşağı aktarılan bir acı ve anlaşılamama bunu kabul edilmemesi haleti ruhiyesi onları çok rahatsız ediyor ve ondan kaynaklı içsel bir öfke yaşadıklarından kaynaklı yani burada bir şey oldu o şu anda torunlarına kadar süre giden bir durum <gülüyor> Evrensel şey yani diyeyim bütün Holokost gibi şeylerde de Yahudilerde de Ermeni meselesinde de burada da Latin Amerika'daki yerli katliamlarında da gördüğümüz gibi kabullenilmemesinden kaynaklı çok evet. temel bir şey olduğu evet. sonucuna da vardım ben de. Öyle bir sergiyi gezip kitaba çok ayrıntılı bakma fırsatım olamadı. Sergide bakabildim sadece ama birazcık en çok hissettiğim şeylerden birisi de bu kabullenilmemesi. Vicdani bir sorun olarak karşımızda çıkıyor yani. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle yani. Oradaki ben mesela bir köye ziyaretimde katliam yeri orada bir yaşlı bir amca var filan. Biraz konuşmak istedim. Hani dışarıdan birisi olarak filan. O beni çok etkilemişti. Yani insanlığın dersim 38 ya da diğer konular ortak biraz utancımız diye düşünüyorum evet. çünkü ermenilerin başına gelenler Yahudilerin gibi, başına gelenler gibi ve dünyada birçok söylediğiniz evet. gibi ülkede konuşmuyorlar konuşmak istemiyorlar çünkü o konuşmak konuşmayı yaparsa eğer çocuklarına torunlarına ailesine bir zarar geleceğini evet. düşünüyorlar. Onun için e, sus, susmayı tercih ediyorlar ve ben biraz zorladığımda da şey demişti bana, o beni böyle bir kötü yapmıştı. Ne demişti? Siz bir 94'te geldiniz buraya, işte 38'de geldiniz, bir de 94'te geldiniz. E, her yer yıkık, virane, bitti, bir şey kalmadı burada. Daha ne yapacaksınız? ...ne için geldiniz demişti. Çok acı tabii ya. Ee, şimdi bile bundan çok etkileniyorum. Ve o sessizlik... ...anı... ...aslında bence bu... ...her şeyi anlatıyor diye düşünüyorum. Evet bence de yani bu... ...sürekli olarak... ...gündeme getirmeye çalıştığımız bir konu var... ...son olarak da bu... ...çevre meseleyi. yani ...büyük bir çevre mücadelesi var şeyde iklim mücadelesi Amerika'da da yerlilerle oranın ilk sahipleri diyebileceğimiz insanlarıyla ve onları takip eden gazetecileri de cezalandırmaya çalışıyorlar. Amerika birleşik devletlerindeki son durum bu ve onların itirazı da Karan gazetecilerin görevi karanlığı yırtmaktır diyorlar. Sizin de yaptığınız bir çeşit yani bunu ne, ne şekilde adlandıracağımı bilemiyorum bu. Hem yani bir ben ona şöyle, sanat şey çalışması diyorum. hem de vicdan bir şey bir evet. de, biraz da gazetecilik de var tabii. Ee, galiba hepsi bir arada bir Biz arada. de yani tek bir tanım bulmak çok zor bu çalışmaya ee, ama bütününe baktığımızda Dersim 38 karanlığına hiç bilmeyen içinde, bu konuyla ilgilenmeyen, <Gülüyor> aynı zamanda ilgilenenler içinde o karanlığa bir ışık tuttuğunu düşünüyorum. Evet, evet. E, karanlığa bir ışık çok hayati, e, bunu paylaşmadığımız sürece olamıyor. Yani bir de tabii çok temel bir iki şeyi de belki gerçeklik durumunu da konuşmak lazım. Bu 1937 ve 38 yıllarında planlanıp kısa sürede gerçekleştiriyor. Mustafa Kemal Atatürk hayatta. Hatta orada bir ziyareti de var. 37 o dönem seni. evet. Elazığ, Pertek Anladın. ziyaretleri de yapmış Atatürk. Ve yanında da Sabiha Gökçen de var ve ilk kadın savaş pilotu evet. olarak da gaz bombaları da dahil oraları bombalama bombalamış evet, evet. olduğunu da biliyoruz şimdi artık. Bunları uzun süre bilmiyorduk yalnız değil mi? Evet bu belgelerle yani devletin kendi bizim olan raporlarında da yaptıklarıyla ilgili kendi raporlarında bu gerçekler var. Evet valla çok önemli bir e, iş yapmış olduğunuz düşüncesindeyim ben nazizane. E, i̇nsan böyle bu gibi şeylerin paylaşılması e, olmadığı zaman çok eksik hissediyor kendini. Onun için de e, bir kez daha tebrik ederiz yani gerçekten. Ha, sağ olun. Sağ olun. Ya ben şunu çok önemsiyorum. Hani bu de, dersim 38. Hani bütün siyasi yaklaşımların dışında da bir bakış açısı sunduğunu. Tertele kitabımız evet. bunu sunuyor. Çünkü m, e, merkeze insanı aldığımız zaman ve onun bir tanıkları birinci elden koyduğumuzda gerçeğe daha fazla yaklaşıyoruz. Bu bu tarafını çok önemsiyorum. Zaten yola çıkışımızda böyle oldu. Evet, evet bence de e, çok. ...yani inşallah devamı da gelir... ...diye düşünüyorum bu serginin en azından... ...çünkü çok... ...üç günde insanlara... ...yeterince sayıda ulaşamayacağı... ...keşke şeker. daha uzun olabilseydi... ...hani bu İngilizce, Zazaca... Hani ...Türkçe olmasından kaynaklı... ...belki... ...dışarıda... ...yurt dışında bir yerlerde... ...olursa... ...seviniriz diye düşünüyorum. Yani bu bunu daha çok kişiyle paylaşmayı istiyoruz. Evet, yayılmasında fayda Çünkü var. Çünkü şimdi bize kütüphanelerden istek geliyor. Hı hı. Yani işte diyelim ki Boğaziçi Üniversitesi... ...ya da yurt dışında Amerika'da... E, ...sergiye gelen ziyaretçiler hı hı. kanalıyla öğrendiğimiz. E, güzel. Evet, yani aynı insan olarak... E, ...çıkmayacaklar sergiye gelenler... ...ya da kitabı okuyanlar... ...kitabı okumadan ya da sergiye... ...gelmeden önceki... ...şiriklerinden farklı olacaklar... ...ben öyle hissediyorum... Yani. ...son gün ne zamanda bir de tekrardan hatırlatabilir misiniz? Perşembe günü... ...19'a kadar depo... ...İstanbul'da... ...Tophane'de... Evet. ...sergi salonunda görülebilir... Evet, ...kitabı nereden bulabiliriz aynı şekilde onu da bir sorayım... ...şu anda kitapçılarda pazartesi itibarıyla online daha ıı, rahat bir şekilde rahat bir şekilde edinebilir. kitabımız ağır çünkü taşımak ders ders dersim 38 38 tertele. evet eee Saltık çok teşekkür ederiz. Aynı e, şekilde Cemal Bey ve Hasan Bey'e de teşekkür ederiz. Evet Hasan Saltadı. da. E, galiba parçayla biraz önce bahsettiğiniz parçayı Selahattin ayarladı. Onunla çıkacağız. Ben künyesinden de bahsettim. Dere Meytu Evet, Davut Tekin'in seslendirdiği Kendisi 38 tanığıdır aynı zamanda. Ee, ve aynı zamanda bestesinin de Veliyevuşani İmam tarafından hmm. yapılmış olan bir beste. Cemal Taş'ın arşivinden. Evet. Bu parça dinleyerek de veda ediyoruz galiba. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. valme ya ya te ya ya ...değişir, daha Ya bir. ya da yani kerdi top var ama ...ya hikaga da zoruna. Şimdi domoni, de peru kerdi top zeminde ne aşırda halinde giraday. Giraday ne kasta bayırda. Ağrı makine olmuyor Darama, ma dara ma kez maniyak karşı niyada yakın bir mağurtu orman da Jibatiya amene kuşir genin mileti payda genin harf toz gerdin zona Veng beya veng beya uzara şiştere O Açık kaste.